A. Makine insan şahsi hüner Yaşlı adam ile genç adam konuşmaktaydılar. Yaşlı adam insanın sadece bir makine olduğunu, bundan daha fazlası olmadığını öne sürdü. Genç adam itiraz etti ve ondan detaylara girmesini ve bu fikrine ilişkin gerekçelerini ortaya koymasını istedi. Yaşlı adam Bir buhar makinesini oluşturan malzemeler nelerdir? Genç adam Demir, çelik, pirinç, beyaz metal vesaire. Yaşlı adam, bunlar nerede bulunur? Genç adam, kayalarda. Yaşlı adam, saf bir halde mi? Genç adam, hayır, maden cevherinde. Y.A. Bu metaller maden cevherinde bir anda mı birikmişlerdir? G.A. Hayır. Sayısız çağların sabırlı verdiği emeğin ürünüdür bu. Y.A. Bir makinayı kayanın kendisinden yapabilir miydin? G.A. Evet, kırılgan ve değersiz bir tane. Y.A. Böyle bir makine için pek de bir şeye ihtiyacın olmazdı herhalde. G.A. Hayır, ciddi anlamda hiçbir şeye. Y.A. İyi ve işe yarar bir makine yapmak için nasıl bir süreç izlerdin? Dağların içinde tüneller ve uyuklar açar, demir madenine çıkarırdım. Onu öğütür, eritir, dökme demir haline getirirdim. Dökme demirin bir kısmına basamer işlemi uygular ve bundan çelik elde ederdim. Pirincin elde edildiği birçok metal çıkarır, işler ve bir araya getirirdim. Sonra elde ettiğim ürünün en kusursuzluğu ile iyi çalışan bir makine inşa ederdim. Bu iyi çalışan makine için çok şeye ihtiyacın olur muydu? Ah elbette. Torna aletlerini, delge aletlerini, planya aletlerini, baskı aletlerini, perde aletlerini, kısacası büyük bir fabrikada bulunacak bütün becerikli aletleri çalıştırabilir miydi? Evet çalıştırabilirdi. Taştan yapılmış makine ne yapabilirdi? Bir dikiş makinesini çalıştırabilirdi muhtemelen. Başka da bir şey yapamazdı herhalde. İnsanlar diğer makineye hayran kalır ve onu coşkuyla överlerdi değil mi? Evet. Fakat bunu taştan yapılmış makine için söyleyemeyiz herhalde. Hayır. Metalden yapılmış makinanın hünerleri taştan yapılmış makinanınkilere kıyasla çok daha fazla mı olurdu? Tabii ki. Şahsi hünerler mi? Şahsi hünerler mi? Ne demek istiyorsun? Bu makinenin şahsına gösterilen itibarı hak eden, makinenin kendi performansı mı olacaktır? Makinenin kendisinin mi? Kesinlikle hayır. Neden olmasın? Çünkü performansı şahsi değildir, yapı yasalarının bir sonucudur. Yapmak için ayarladığı işleri yapıyor olması bir hüner değildir. O işleri yapıp yapmamak elinde değildir. O zaman taştan yapılmış makinenin bu kadar az iş yapıyor olması da onun kendi hünersizliği değildir? Kesinlikle değildir. Yapım yasalarının ona izin verdiğinden ve onu zorladığından daha azını ve daha fazlasını yapmaz. Bunda şahsi hiçbir şey yoktur. O seçim yapamaz. Bu giderek esas konuya gelme sürecinde varmayı düşündüğün nokta insan ile makinenin neredeyse aynı şey olduğunu... Ve her ikisinin performansı içinde hiçbir şahsi hünerin söz konusu olmadığı mıdır? Evet. Fakat üzerine alınma. Seni darıltmak gibi bir niyetim yok. Taştan yapılmış makine ile çelikten yapılan arasındaki büyük farkın sebebi nedir? Eğitim mi demeli, yetiştirme mi? Taştan yapılmış makineye yabani ve çelikten olana medeni insan mı demeliyiz? İlk başta işlenen kaya, Çelikten yapılmış olan makinenin inşa edildiği ham maddeyi içerir. Fakat bunun yanında kadim jeolojik çağlar boyu birikmiş olan pek çok sülfür, taş ve engelleyici başka kalıtsal ötebiri de içerir. Gel biz bunlara ön yargılar diyelim. Kayının içindeki hiçbir şeyin ne söküp atma gücüne ne de söküp atmak için herhangi bir arzuya sahip olduğu ön yargılar. Bu söylediğimi bir kenara yazar mısın? Tamam yazdım kayının içindeki hiçbir şeyin ne söküp atma gücüne ne de söküp atmak için herhangi bir arzuya sahip olduğu ön yargılar. Devam et. Ön yargılar dış etkiler aracılığıyla sökülüp atılmalıdırlar. Aksi halde hiç atılamazlar. Bunu da yaz. Pekala. Dış etkiler aracılığıyla söküp atılmalıdırlar. Aksi halde hiç atılamazlar. Devam et. Demir kendisini engelleyen kayadan kurtulmaya karşı yargılıdır. Daha açık kılmak gerekirse demir kayadan kurtulup kurtulmama konusunda mutlak olarak kayıtsızdır. Sonra bir dış etki gelir ve kayayı tuzla buz ederek maden cevherini serbest bırakır. Maden cevherindeki demir hala tutsak haldedir. Bir dış etki demiri eritir ve onu önünü tıkayan maden cevherinden kurtarır. Demir artık azad olmuştur. Fakat daha fazla ilerlemeye kayıtsızdır. Bir dış etki aklını çelerek onu besemer fırına girmeye ayarlatır ve rafine ederek birinci sınıf çelik haline getirir. Artık yetiştirilmiştir. Eğitimi tamamlanmıştır. Böylece sınırına ulaşmıştır. Bundan sonra başka hiçbir yolla onu altın haline gelmek için yetiştirmek mümkün değildir. Bunu da kaydeder misin? Evet, her şeyin bir sınırı vardır. Demir madeni altın olmak için yetiştirilemez. Altından insanlar, tenekeden insanlar, bakırdan insanlar, kurşundan insanlar, çelikten insanlar ve daha niceleri vardır. Ve her biri kendi doğasından, kalıtımından, eğitiminden ve çevresinden kaynaklanan sınırlara sahiptir. Bu metallerin her birinden makinalar inşa edebilirsin ve her biri değişleyecektir. Fakat zayıf olandan güçlü olanın yaptığı işin aynısını beklememelisin. Her durumda en iyi sonuçları edeb edebilmek için metali ona engel olan önyargılardan yetiştirme yoluyla eritme, rafine etme ve benzeri yollarla kurtarmalısın. Şimdi insana vardın mı? Evet, makine insan, gayri şahsi bir makine olan insan. Bir insan her neyse bu onun yapısına ve kalatımı yaşam alanı ve ilişkileri yoluyla taşıdığı etkilere bağlıdır. O yalnızca dış etkiler tarafından hareket ettirilir, yönlendirilir, komuta edilir. İnsan hiçbir şey, bir düşünce bile oluşturmaz. Hadi ama bu söylediklerinin tümüyle budalalık olduğu fikrine nereden vardın peki? Bu oldukça doğal bir fikir, aslında kaçınılmaz bir fikir. Fakat bu fikrin şekillendiği malzemeleri yaratan sen değilsin. O malzemeler yüzlerce kitaptan, yüzlerce konuşmadan ve yüzyıllardır ataların kalpleri ve beyinlerinden senin kalbine ve beynine akan düşünce ve his akıntılarından bilinçsizce toplanan düşüncelerden, izlenimlerden, hislerden gelen öteberilerdir. Fikrinin meydana geldiği malzemelerin en küçük mikroskobik parçasını bile şahsen yaratmış değilsin ve şahsen devşirilen malzemeleri bir araya getirme hünerine en küçük ölçüde bile sahip olduğunu iddia edemezsin. Bu senin zihinsel makine aksamının tarafından bu aksamın yapı yasalarıyla sıkı bir uygunluk içinde otomatik olarak yapılmıştır. Ve sen bu aksamı oluşturmuş olmadığın gibi onun üzerinde herhangi bir komutaya bile sahip değilsin. Bu kadarı fazla ama sana göre bundan başka bir fikir şekillendirmiş olamaz mıydım? Kendiliğinden mi? Hayır. Zaten o fikri de kendin şekillendirmiş değilsin. Bunu senin için makine aksamın yaptı. Otomatik olarak ve birdenbire. Düşünüp taşınmaksızın ya da düşünmeye gerek duymaksızın. Düşünüp taşınmış olduğumu varsayalım. Nasıl olacak o halde? Denediğini mi varsayalım? Bir çeyrek saat geçtikten sonra düşünüp taşındım. Yani fikrini değiştirmeyi denedin. Bir deney gibi mi? Evet. Başardın mı? Hayır. Fikrim aynı kaldı. Değiştirmek imkansız. Üzgünüm. Ama sen de görüyorsun ki zihnin sadece bir makine. Daha fazlası değil. Senin onun üzerinde hiçbir komutan yok. Onun kendi üzerinde komutası yok. O yalnızca dışarıdan çalıştırılabilir. Bu onun yapım yasasıdır. Bu bütün makinelerin yasasıdır. Bu otomatik fikirlerden birisini asla değiştiremez miyim? Hayır, kendin yapamazsın. Fakat dış etkiler bunu yapabilir. Yalnızca dış etkiler mi? Evet, yalnızca dış etkiler. Bulunduğu nokta savunulamaz. Hatta diyebilirim ki gülünç derecede savunulamaz. Böyle düşünmeni sağlayan nedir? Sadece böyle olduğunu düşünmüyor, böyle olduğunu biliyorum. Varsaki ki bu fikri değiştirmek amacıyla kasten bir düşünme, çalışma ve okuma kursuna katılmayı kafaya koydum ve varsaki ki başarıyla tamamladım. Bu bir dış güdünün işi değildir. Tamamen bana aittir ve şahsidir. Zira bu projeyi ben oluşturdum. Hiç de öyle değil. Bu proje benimle yaptığın konuşmadan doğdu. Çünkü bu proje senin için oluşamazdı. Hiç kimse herhangi bir şey oluşturmaz asla. Bütün düşünceleri, bütün güdüleri dışarıdan gelir. Bu çileden çıkarıcı bir konu. Ne olursa olsun ilk insan özgün düşüncelere sahipti. Zira bunları alabileceği başka kimse yoktu. Yanlış. Adem'in düşünceleri ona dışarıdan geldi. Ölüm korkusuna sen sahipsin. Bunu sen icat etmedin. Bu korkuyu dışarıdan konuşarak ve öğrenerek edindin. Adem ölüm korkusuna sahip değildi. Dünyada ölüm korkusundan eser yoktu. Evet sahipti. Yaratıldığı zaman mı? Hayır. Ne zaman o halde? Ölüm kapıya dayandığı zaman. O halde dışarıdan geldi. Adem yeterince büyük birisi. Bir de onu Tanrı yerine koymayalım. Tanrılardan başka hiç kimse dışarıdan gelmeyen bir düşünceye asla sahip olmamıştır. Adem muhtemelen iyi bir kafaya sahipti fakat dışarıdan doldurulmadan önce kafası onun hiçbir işine yaramıyordu. Onunla en önemsiz küçük şeyi bile icat edemezdi. İyi ile kötü arasındaki farka dair bir kavramın gölgesine bile sahip değildi. Bu fikri dışarıdan edinmesi gerekmişti. Ne Adem ne de hava çıplak dolaşmanın edepsizce olduğu fikrini oluşturamazdı. Bilgi onlara dışarıdan bir elma ile geldi. İnsan beyni öyle yapılandırılmış ki her ne olursa olsun hiçbir şey oluşturamaz. Ancak dışarıdan elde edilmiş malzemeyi kullanabilir. Sadece bir makinedir ve otomatik olarak çalışır. İrade gücüyle değil. Kendi üzerinde hiçbir komutası yoktur. Sahibi de onun üzerinde hiçbir komutaya sahip değildir. Tamam, Adem'i boş ver fakat Shakespeare'in yarattıkları kesinlikle Hayır, sen Shakespeare'in taklitlerini kastediyorsun. Shakespeare hiçbir şey yaratmadı. O doğru bir şekilde gözlemledi ve fevkalade resmetti. Tanrı tarafından yaratılmış insanları birebir tasvir etti. Fakat kendisi hiçbir şey yaratmadı. Yaratmayı denediğini söyleyerek ona iftira atmayalım. Shakespeare yaratamazdı. O bir makinaydı ve makineler yaratamazlar. O halde onun üstünlüğü neredeydi? Şunda, o sen ve ben gibi bir dikiş makinası değildi. O bir goblen dokuma tezgahıydı. İplikler ve renkler ona dışarıdan geldi. Dış etkiler, öneriler, deneyimler, okumak, oyunlar izlemek, oyunlar sahnelemek, fikirler edinmek ve benzeri onun zihnindeki desenleri çerçeveye aldı ve onun karmaşık ve hayranlık verici makine aksamını çalıştırdı. Ve bu aksam, dünyayı hala hayrete düşürmeye zorlayan o resimlenmiş ve muhteşem kumaşı otomatik olarak imal etti. Eğer Shakespeare okyanustaki çorak ve ıssız bir kaya parçasında doğmuş olsaydı, onun o güçlü aklı işleyecek hiçbir dış malzemeye sahip olamayacak ve icat da edemeyecekti. Ve değerli hiçbir dış etkiye, öğretime, şekillenmeye, telkine ve ilhama sahip olamayacak ve bunları icat da edemeyecekti. Böylece Shakespeare hiçbir şey üretemeyecekti. Türkiye'de bir şey üretebilirdi. Türk etkilerinin, ilişkilerinin ve eğitimlerinin en üst noktasında bir şey. Fransa'da daha iyi bir şey üretebilirdi. Fransız etkileri ve eğitiminin en üst noktasında bir şey. İngiltere'de o ülkenin idealleri, etkileri ve eğitiminin sağladığı dış yardımlar aracılığıyla ulaşılabilecek en üst noktaya yükseldi. Sen ve ben ise dikiş makinalarıyız, Başka bir şey değil. Elimizden gelen ne onu imal etmeliyiz. Çabamızı ortaya koymalı ve düşüncesizler goblen imal etmediğimiz için bizi kınadığında bunu hiç umursamamalıyız. Yani bizler sadece makinalarız ve makinalar performansları ile böbürlenmez, gururlanmaz. Performansları üzerinde hak iddia edemez. Performanslarını alkışlayamaz ve övemezler. Bu berbat bir öğreti. Bu bir öğreti değil, sadece bir olgu. O halde sanırım bir korkak olmaktansa cesur bir kişi olmakta bir hüner yok. Şahsi hüner mi? Hayır. Cesur bir kişi kendi cesaretini yaratmaz. Buna sahip olmak ona hiçbir şahsi itibar kazandırmaz. Cesaret onda doğuştandır. Bir milyon dolar ile doğmuş bir bebek, bunda şahsi hüner nerede? Yokluk içine doğmuş bir bebek, bunda şahsi hünersizlik nerede? Birisine dalkavuklar tarafından yağ çekilir, tapılır, hayran olunur. Diğerine ise yok sayılır ve hor görülür. E, bunda anlam nerede? Kimi zaman ürkek bir adam korkaklığını yenmeyi ve cesur olmayı görev edinir ve başarılı da olur. Buna ne dersin? Bu, doğru yönlerde eğitimin, yanlış yönlerde eğitimden daha değerli olduğunu gösterir. Doğru yönlerde eğitim, etki ve yetişme. İdeallerini yükseğe çekmek için kişiyi, kendini takdir etmesi yönünde eğitmek paha biçilemez bir şekilde değerlidir. Peki ya Hüner? Muzaffer Korkaklığın projesindeki ve kazanımındaki şahsi hünere ne demeli? Burada hiç şahsi hüner yok. Dünyanın gözünde daha önce olduğundan daha değerli bir adamdır şimdi. Fakat değişimi kazanan adam kendisi değildir. Değişimi kazanma hüneri onun değildir. Kimindir o halde? Yapısının ve ona dışarıdan işlenen etkilerindir. Yapısının mı? Evet, Öncelikle adam her yanıyla ve tamamen bir korkak değildi. Aksi halde etkiler onun üzerinde hiçbir iş göremez. Belki bir inekten korkmazdı ama boğadan korkardı. Bir kadından korkmazdı ama bir adamdan korkardı. Üzerine inşa edilecek bir şeyler vardı. Bir tohum mevcuttu. Tohum yoksa ağaç olmaz. Bu tohumu kendisi mi oluşturdu yoksa onda doğuştan mı vardı bu tohum? Tohumun orada oluşu adamın hüneri değildi. Pekala, her halükarda tohumu yaşartma fikri onu yeşertecek kararlılık övgüye değerdi ve bu fikri ve kararlılığı oluşturdu. Hiç de böyle bir şey yapmadı. Fikir iyi ya da kötü bütün güdülerin gelmesiyle ortaya çıktı. Dışarıdan geldi. Eğer o ürkek adam bütün hayatını tavşanımsı insanlardan oluşacak bir topluluk arasında geçirmiş, cesur işler hakkında hiçbir şey okumamış, bunlar hakkında konuşulduğunu hiç işitmemiş, birilerinin bu cesurca işleri övdüğünü ya da bunların gerçekleştiren kahramanlara gıpta ettiğini işitmemiş olsaydı, Adem'in edep hakkında sahip olduğundan daha fazla fikre sahip olmayacak ve cesur bir kişi olma kararının onun aklına gelmesi asla mümkün olmayacaktı. Fikri oluşturamazdı. Fikir ona dışarıdan gelmek zorundaydı. Böylece ne zamanki cesaretin yüceltiğini ve korkaklığı alaya alındığını işitti. Bu onu uyandırdı. Utandı. Belki de sevgilisi burnunu havaya dikerek dedi ki Bana senin bir korkak olduğun söylendi. Hayatında yeni bir sayfa açan adamın kendisi değildi. Sevgilisiydi bunu onun için yapan. Adam bu hünere sahipmiş gibi caka satmamalıdır. Bu onun hüneri değildir. Fakat yine de sevgilisi tohumu suladıktan sonra onu yeşerten kişi adamın kendisiydi. Hayır, dış etkiler yeşertti onu. Emirle birlikte ve titreyerek savaş alanına hücum etti. Yalnız başına ve kendi değil, diğer askerlerle ve gündüz vakti. Örneğin etkisi altındaydı, yoldaşlarının cesaretinden nemalandı. Korktu ve kaçmak istedi. Fakat bunu cüret edemedi. Onca askerin gözü önün üzerindeyken kaçmaya korktu. Görüyorsun ya adam gelişmekteydi. Utancın getirdiği ahlaki korku, fiziksel zarar korkusuna üstün gelmişti. Savaş hareketinin sonuna gelindiğinde deneyim onu öğretecekti ki savaşa giden herkes yara almaz. İşte ona yardımı dokunacak bir dış etki veya ayrıca cesaretten dolayı övülmenin ve savaş yorgunu asker alayı çalınan davullar ve uçuşan bayraklar ile tapınan kalabalığın önünden geçerken gözyaşlarıyla boğulmuş sesler eşliğinde kendisine tezahürat edilmesinin nasıl da hoş olduğunu öğrenecekti. Bundan sonra o, ordudaki diğer herhangi bir deneyimli asker gibi güvenle cesur olacaktır ve bu olayın hiçbir yerinde şahsi hünerin ne emaresi okunur ne de esamesi. Ne varsa dışarıdan gelmiş olacaktır. Victoria Haçın'ın ürettiği kahraman sayısı daha fazladır. Dur biraz. Eğer bundan dolayı hiçbir itibar kazanmayacaksa cesur bir kişi haline gelmesinin anlamı nerede? Sorduğun soru birazdan kendisini cevaplayacaktır. Bu soru henüz temas etmediğimiz insan yapısına dair önemli bir ayrıntı içeriyor. Neymiş bu ayrıntı? Bir insanı bir şeyleri yapmaya iten güdü, bir insanı bir şey yapmaya iten yegane güdü. Yegane güdü, anca bir tane mi? Hepsi bu kadar, yalnızca bir tane. Pekala, bu kesinlikle yeterince tuhaf bir öğreti. Bir insanı bir şey yapmaya iten biricik güdü nedir? Kendi içini ferahlatma güdüsü. Kendi içini ferahlatma ve onun onayını kazanma zorunluluğu. Aa hadi ama bu kadar da olmaz. Neden olmasın? Çünkü bu onu her zaman kendi rahatını ve yararını arama tutumuna sokar. Ne var ki bencil olmayan bir insan çoğu kez yalnızca bir başkasının iyiliği için bir şey yapar. Bu açıkça kendi aleyhine olsa bile. Yanlış. Eylem öncelikle kişinin kendisine yarar sağlamalıdır. Aksi halde o eylemi gerçekleştiremeyecektir. Bunu yalnızca bir başkası uğruna yaptığı düşünülebilir fakat aslında öyle değildir. Öncelikle kendi içini ferahlatmaktadır. Diğer kişinin yararı her zaman için ikinci sırada olmalıdır. Ne olağan dışı bir fikir. Özveri ne olacak bu durumda? Lütfen bunu cevapla. Özveri nedir? Kişinin kendisine bir yarar sağlaması için ne bir emare ne de bir resame bulunmadığı bir yerde bir başkasına iyilik yapmasıdır. İkinci bölüm İnsanın yegane güdüsü kendi onayını güvence altına almak Yaşlı adam, bunun örneklerine rastlanmış mıdır sence? Genç adam, örnekler mi? Milyonlarcası Yaşlı adam Aceleyle sonu çıkarmıyorsun değil mi? Bu örnekleri inceledin mi? Eleştirel gözle Buna gerek yok Eylemler ardlarındaki altın gibi güdüyü Bizzat açığa çıkarıyorlar zaten Mesela Pekala O halde örneğin şu kitaptaki olayı göz önüne al Adamın biri Kasabaya 3 mil uzaklıkta yaşıyor Ayaz çok kar yağıyor Ve gece yarısı Adam tam at arabasına binecekken saçları ağrı vermiş ve perişan kılıklı bir yaşlı kadın, sefaletin acıklı bir resmi, cılız elini uzatıyor. Kendisini açlıktan ve ölümden kurtarması için yalvarıyor. Adam cebinde sadece bir çeyreklik olduğunu hatırlıyor fakat tereddüt etmiyor. Parayı kadına veriyor ve fırtınanın içinden geçerek evine zar zor yürüyerek gidiyor. İşte asil ve güzel bir davranış. Zerafeti hiçbir leke, kusur ya da menfaat tarafından gölgelenmemiş. Bunu sana düşündüren nedir? Ah, başka nasıl düşünebilirim ki? Bu olaya başka bir açıdan bakma yolunun olduğunu mu hayal ediyorsun? Kendini o adamın yerine koyar ve bana onun ne hissettiğini ve ne düşündüğünü söyler misin? Kolaylıkla. O acı çeken yaşlı yüzün görüntüsü adamın cömert yüreğine keskin bir acı ile işledi. Bu kadarına katlanamazdı. Fırtınada yürüyeceği üç millik mesafeye dayanabilirdi. Fakat o zavallı yaşlı yaratığa sırtını dönüp onu ölüme terk edecek olsa çekmiş olacağı vicdan azabına dayanamazdı. Onu düşünmekten gözüne uyku girmezdi. Evine yol alırken ruh hali nasıldı? Yalnızca özveride bulunan kişilerin bildiği bir sevinç haliydi. Yüreği şakıyordu. Fırtınanın farkında değildi. İyi hissediyor muydu? Bundan şüphe edilemez. Pekala. Hadi şimdi ayrıntıları ekleyelim ve adamın 25 cent karşılığında ne kazandığını görelim. Bu yatırımı yapmasının gerçek sebebini bulmaya çalışalım. İlk olarak adam ızdırap çeken yaşlı yüzün ona verdiği acıya katlanamadı. Yani kendi acısını düşünüyordu. Bu iyi adam bu acıya bir merhem satın almak zorundaydı. Eğer yaşlı kadının yardımına koşmasaydı, adamın vicdanı ona yol boyunca azap çektirecekti. Yine kendi acısını düşünüyordu. Vicdanı için rahatlık satın almak zorundaydı. Eğer yaşlı kadını rahatlatmasaydı, adamın gözüne uyku girmeyecekti. Biraz uyku satın almak zorundaydı. Görüyorsun ya yine kendisini düşünüyordu. Dolayısıyla toparlayacak olursak, adam kendisine yüreğindeki keskin bir acıdan kurtuluş satın aldı. Onu bekleyen bir vicdan azabından kurtuluş, satın aldı. Bütün gecenin uykusunu satın aldı. Tamamı 25 sente. Wall Street kendisinden utanmalı. Eve dönüş yolunda da yüreği neşe doluyordu ve şakıyordu. Kar üstünde kar. Adamı yaşlı kadının yardımına koşmaya iten güdü. Öncelikle kendi içini ferahatlatmaktı. İkinci olarak, kadının ızdırabını dindirmekti. Sence insanların eylemleri tek bir merkezi değişmez ve değiştirmez güdüden mi, yoksa bu güdüler çeşitliliğinden mi kaynaklanır? Bir çeşitlilikten. Elbette bazıları yüksek, iyi ve soyludur. Bazıları ise öyle değildir. Senin fikrin nedir? Bence yalnızca bir yasa, bir kaynak var. Yani hem soylu güdüler... Hem de en aşağılık olanlar bu tek kaynaktan mı çıkarlar? Evet. Bu yasayı sözcüklere dökecek misin? Evet. Yasa şudur. Aklından çıkarma. İnsanın beşikten mezara kadar hiçbir zaman yaptığı tek bir şey yoktur. Ki ilk ve en önde gelen hedefi şu olmasın. İç huzurunu, iç rahatlığını kendisi için güvence altına almak. Hadi ama... Başka hiç kimsenin maddi ya da manevi rahatlığı için asla hiçbir şey yapmaz mı? Hayır. Şu istisnai şartlar dışında. Eylemi öncelikle kendi iç rahatlığını sağlama almalıdır. Aks halde o eylemi gerçekleştirmeyecektir. Bu önermenin yanlışlığını ortaya çıkarmak kolay olacak. Örneğin, şu soylu tutkuyu, vatan sevgisini, vatanseverliği ele alalım. Barışı seven ve acıdan çekinen bir adam... Güzelim evini ve ağlaşan ailesini bırakıp kendisini mertçe açlığa, soğuğa, yaralara ve ölüme atıyor. Bu da mı hiç rahatlık arayışı? Adam Barış'ı seviyor ve acıdan çekiniyor öyle mi? Evet. O halde belki de Barış'tan daha fazla sevdiği bir şey vardır. Komşularının ve toplumun onayı. Ve belki acıdan çekindiğinden daha fazla çekindiği bir şey vardır. Komşularının ve toplumun onaylamaması. Eğer utanca karşı duyarlıysa savaş alanına gidecektir. İçi orada tamamen rahat olacağı için değil, savaş alanında evde kalması durumunda olacağından daha rahat olacağı için. Her zaman ona en büyük zihinsel rahatlığı getirecek olan şeyi yapacaktır. Zira bu onun yaşamının yegane yasasıdır. Ağlaşan ailesini geride bırakır, onların rahatlığını bozduğu için üzgündür. Fakat onların rahatlığını korumak için kendi rahatını feda edecek kadar değil. Gerçekten inanıyor musun ki sadece toplum kanaatini korkak ve barışçıl bir adamı zorla savaşa... Savaşa götürebilir mi? Evet. Toplumun kanaati bazı insanlara her şeyi yapmaya zorlayabilir. Her şeyi mi? Evet her şeyi. Buna inanmıyorum. İlkeli bir insanı yanlış bir şey yapmaya zorlayabilir mi? Evet. Nazik bir insanı kaba bir şey yapmaya zorlayabilir mi? Evet. Bir örnek versene. Alexander Hamilton bariz şekilde ilkeli bir adamdı. Duelo yapmayı yanlış ve dinin öğretilerine aykırı bulurdu. Fakat toplum kanaatine rüyayet ederek bir duello yaptı. Ailesini içtenlikle seviyordu fakat toplumun onayını satın almak için onları haince yalnız bıraktı. Ve yaşamını heba etti. Öyle ki budala bir dünyayla ters düşmemek adına ailesini cimrice yaşam boyu keder içinde bıraktı. Toplumun onur standartlarının o anki koşulları içinde kavga etmeyi reddetme utancının izini taşıyarak rahat edemezdi. Dinin öğretileri, ailesine bağlılığı, yumuşak kalpliliği, ilkeleri onun iç rahatlığının yoluna çıktıklarında tümüyle boşa gittiler. Bir insan iç rahatlığını güvence altına almak için ne olursa olsun her şeyi yapacaktır ve bu amacı taşımayan herhangi bir eyleme ne zorlanabilir ne de ikna edilebilir. Hamilton'un eylemini mecbur kılan, kendi içini rahatlatmanın doğuştan gelen zorunluluğuydu. Tıpkı onun yaşamındaki diğer bütün eylemler ve bütün insanların yaşamlarındaki bütün eylemler gibi. Meselenin çekirdeğinin nerede yattığını görüyor musun? Bir insan kendi onayı olmaksızın rahat edemez. Ne pahasına olursa olsun ve ne feda etmek gerekirse gereksin. Bu rahatlığın mümkün olan en büyük kısmını güvence altına alacaktır. Bir dakika önce Hamilton'un toplum onayını almak için düello yaptığını söyledin. Söyledim. Duele yapmayı reddetmekle ailesinin onayını ve büyük ölçüde kendi onayını güvence altına alacaktı fakat yerdeki veya gökteki diğer bütün onayları bir araya getirirsen onun gözünde toplum onayı kadar değeri olmazdı. Bunu güvence altına almak ona en büyük zihin rahatlığını, kendine vereceği en büyük onayı sağlayacaktı. Dolayısıyla onu edinmek için diğer bütün değerleri feda etti. Bazı soylu ruhlar düello yapmayı reddetmiş ve toplum aşağılanmasına merce göğüs germişlerdir. Onlar yapılanları uyarınca davrandılar. Onlar ilkelerine ve kendi değerlerine toplum onayının üstünde değer verdiler. En fazla değer verdiklerini aldılar ve geri kalanları bıraktılar. Onlara en büyük şahsi ferahlama ve onayı verecek olanı aldılar. Bu insanın her zaman yaptığı şeydir. Toplum kanaati bu tür adamları savaşa gitmeye zorlayamaz. Gitseler dahi başka sebeplerden ötürü giderler. Başka iç rahatlatıcı sebeplerden ötürü. Her zaman iç rahatlatıcı sebepler mi? Başka sebep yoktur. Bir adam kendi yaşamını küçük bir çocuğu yanan bir binadan kurtarmak için feda ettiğinde buna ne dersin? Bu işe yapması bu adamın yapısının yasasıdır. Çocuğu öyle bir tehlike içinde görmeye katlanamaz. Ve dolayısıyla çocuğu kurtarmaya çalışır ve yaşamını yitirir. Fakat peşinde olduğu şeyi elde etmiştir. Kendi kendisinin onayını. Sevgiye, nefrete, hayırseverliğe, intikama, insaniyete, yüce gönüllülüğe, bağışlayıcılığa ne diyorsun? Tek bir efendi güdünün farklı sonuçları. Kişinin kendi onayını güvence altına alma zorunluluğu. Farklı kıyafetler giyerler ve farklı ruh hallerine tabidirler. Fakat nasıl kılığa girerlerse girsinler her zaman için aynı kişidirler. Başka bir açıdan bir adama ha hareket ettiren dürtü ki yalnızca bir tanedir, onun kendi iç ferahlığını güvence altına alma zorunluluğudur. Bu dürtü durduğunda adam ölür. Bu budalalık. Sevgi, Niçin öyle olsun? Sevgi en tavizsiz biçim ile bu güdüdür, bu yasadır. Sevgisinin nesnesi için yaşamı ve başka her şeyi heba eder. Öncelikle sevilen uğruna değil bilakis kendi uğruna. Sevilen mutlu olduğunda kendisi de mutludur ve bu da onun bilinçsizce peşinde olduğu şeydir. Anne sevgisinin ulvi ve merhametli tutkusunu bile kabul etmiyorsun öyle mi? Hayır, o bu yasanın mutlak kölesidir. Anne çocuğunu giydirmek için kendisi çıplak kalacaktır. Çocuğu yiyebilsin diye kendisi aç kalacaktır. O acı çekmesin diye kendisi eziyet çekecek, o yaşayabilsin diye canını verecektir. Bu fedakarlıklarda bulunmaktan canlı bir haz alır. İşte o ödül için yapar bunları. O şahsi onay, o ferahlık, o huzur, o rahatlık için. Aynı ödemeyi alabilecek olsa bunları senin çocuğun içinde yapardı. Bu seninki şeytani bir felsefe. Bu bir felsefe değil, bu bir olgu. Elbette şöyle eylemlerin de var olduğunu kabul etmelisin. Hayır, büyük ya da küçük, hoş ya da nahoş hiçbir eylem yoktur ki şundan başka bir güdüden kaynaklansın. Kişinin kendi içini yatıştırma ve ferahlatma zorunluluğu, dünyadaki filantropistler, alışkanlık ve eğitim gereği onlara saygı duyuyorum. Onlara şapka çıkartıyorum fakat onlar eğer talihsiz kişiler için çalışmamış ve harcama yapmamış olsalardı, rahatlık, mutluluk ya da kendini onaylama nedir bilemeyeceklerdi. Başkalarını mutlu görmek onları mutlu eder ve böylece peşinde oldukları şeyi, mutluluğu, kendini onaylamayı, para ve emek ile satın alırlar. Pintileri de için aynı şeyi yapamazlar. Yapamayarak bin kat daha fazla mutlu olabilirler de ondan. Bunun başka bir sebebi yoktur. Yapılarının yasasına uyarlar. Görev aşkı için göreve ne dersin? Öyle bir şey yoktur derim. Görevler görev başka için yapılmazlar. Onları ihmal etmek kişiyi rahatsız edeceği için yapılırlar. Bir insana tek bir görev yaparken kendi içini ferahlatma görevi, kendisiyle uzlaşma görevi. Eğer bu yegane görevi tatmin edici şekilde yerine getirmesi komşusuna yardım etmekle mümkün olacaksa öyle yapacaktır. Eğer bunu tatmin edici şekilde komşusuna kazık atarak yerine getirebilecekse Öyle yapacaktır. Fakat her zaman için öncelikle ilk sıradakini gözetir. Başkalarının nasıl etkilenecekleri ikinci bir meseledir. İnsanlar özveride bulunurmuş gibi yaparlar. Fakat kelimenin alışıldık değeri içinde özveri diye bir şey yoktur ve hiç var olmamıştır. İnsan çoğu zaman samimiyetle sadece ve yalnızca bir başkası için özveride bulunduğunu zanneder. Fakat aldanır. Altta yatan güdüsü, doğasının ve aldığı eğitimin bir gereksinimini tatmin etmek ve böylece iç huzuru bulmaktır. O halde öyle görünüyor ki herkes iyi insanlar gibi kötü insanlar da hayatlarını, vicdanlarını ferahlatmaya adıyorlar. Evet, bunun için yeterince iyi bir isim vicdan. İnsanın içindeki o başına buyruk hükümdar, o küstah mutlak monark, insanın efendisidir. Her türden vicdan vardır çünkü her türden insan vardır. Bir suikastçinin vicdanı başka şekilde tatmin olur, filantropist bir kişinin ki başka, bir pintininki başka, bir soyguncunun ki ise daha başka. Otoriter bir şekilde belirlenmiş herhangi bir ahlak veya emir manzumesine rehber ya da teşvik olmak bakımından insanın vicdanı tamamen değersizdir. İyi yürekli bir Kentukli'yi tanıyorum. Kendine yönelik onayı eksikti. Doğu bir şekilde ifade etmek gerekirse vicdan azabı onu yiyip bitiriyordu. Çünkü adamın birisini öldürmeyi ihmal etmişti. Hem de daha önce hiç görmediği bir adamı. Bu yabancı bir kavga sırasında Ken Kutli adamın arkadaşını öldürmüştü. Bizimkinin aldığı Ken Tuki eğitimi de bu yüzden yabancıyı öldürmeyi bir görev haline getirdi. Görevini ihmal etti. Safsaklamayı, yan çizmeyi, ertelemeyi sürdürdü ve amansız vicdanı bu ihmal yüzünden ona eziyet etmeyi bırakmadı. Sonunda iç huzuruna, rahatlığa ve kendi onayına kavuşmak için yabancıyı buldu ve onu öldürdü. Bu müthiş bir özveriydi. Özverinin her zamanki tanımına uygun olarak zira bunu yapmak istememişti ve eğer daha küçük bir bedelle ferahlamış bir ruh ve tasasız bir zihin satın alabilseydi asla yapmazdı buna. Fakat öyle yapılmışızdır ki bu ferahlık için her bedeli öderiz. Başkasının canı pahasına bile olsa. Az önce eğitilmiş vicdanlardan bahsetmiştin. Bizi doğru şekilde yönlendirmeye yetenekli vicdanlar ile doğurmadığımızı mı kastettim? Eğer öyle doğmuş olsaydık, çocuklar ve yabaniler doğru ile eğriyi ayırt edebiliyor olurlardı ve bunun onlara öğretilmesine gerek olmazdı. Fakat vicdanlar eğitilebilir, öyle değil mi? Evet. Elbette ebeveynler, öğretmenler, vaizler ve kitaplar tarafından. Evet. Onlar kendi üzerlerine düşeni yaparlar, ellerinden geleni yaparlar. Geri kalanı ise? A fark edilmemiş. İyi ya da kötü olsun, milyonlarca etki insanın yaşamında uyanık olduğu her an, beşikten mezara kadar durmaksızın çalışan etkiler. Bunları listeledin mi? Evet, pek çoğunu. Sonucu benimle paylaşacak mısın? Olur ama başka bir zaman. Bu bir saatimizi alır. Bir vicdan kötüden kaçınmaya ve iyiyi tercih etmeye eğitilebilir mi? Evet. Fakat yalnızca iç rahatlatıcı sebeplerden ötürü tercih etmeye mi? Başka bir sebepten ötürü bir şey yapmaya eğitilmesi mümkün değil. Bu imkansız. İnsanlık tarihinin herhangi bir yerinde hakikaten ve tümüyle özveriyle yapılmış bir bulmak zorunda. Henüz gençsin. Önünde pek çok sene var. Bir tane arada bul. Bana sahiden öyle geliyor ki bir adam kendi türünden birini suda yaşam mücadelesi verirken gördüğü zaman onu kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atarak suya atlar ve ''Bekle, adamı tarif et. Kendi türünden olan kişiyi tarif et.'' Orada onları izleyen birisi olup olmadığını ya da yalnız olup olmadıklarını belirtti. Bu sorduklarının bu harikulade eylemle ne ilgisi var ki? Çok ilgisi var. Başlangıç olarak bu ikisinin yalnız başlarına tenha bir yerde gece yarısı birlikte olduklarını varsayalım mı? Nasıl tercih edersen. Ve kendi türünden olan kişi de adamın kızı olsun mu? E. Hayır, başka birisi olsun. O halde pis ayyaş bir kabadayı olsun. Anlıyorum, koşullar durumları değiştirir. Sanırım eyleme şahit olan bir izleyici bulunmazsa adam eylemi gerçekleştirmeyecektir. Fakat tek de olsa böyle bir eylemi gerçekleştirecek birileri bulunur. Çocuğu yangından kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden adam ya da 25 centini muhtaç bir yaşlı kadına veren ve evine fırtınada yürüyerek giren adam gibi böyle eylemlerde bulunacak tek tük insan bulunur. Peki niçin? Çünkü kendi türünden olanı suda yaşam mücadelesi verirken görüp de atlayıp yardım etmemeye katlanamazlar. Bu onlara acı verir. Bu durumda kendi türünden olan kişiyi kurtarırlar. Başka türlüsünü yapamazlar. Şimdiye kadar ısrarla söylediğim o yasaya sıkı sıkıya itaat ederler. Şeylere katlanamayan insanlar ile katlanabilen insanları hatırlaman ve onları her zaman birbirlerinden ayırman gerek. Bu ayrım özveride bulunma gibi gözüken pek çok duruma açıklık kazandıracaktır. Aman tanrım bu oldukça iğrenç bir şey. Evet ve oldukça da doğru. Hadi annesini mutlu etmek adına yapmak istemediği şeyleri yapan iyi huylu çocuğu göz önüne alsana. Bunun onda yedisini annesini mutlu etmek kendisini de mutlu ettiği için yapar. Büyük bir faydayı bir kenara atsan bu iyi çocuk o işi yapmazdı. Demir yasaya itaat etmek zorundadır. Hiç kimse bundan kaçamaz. Peki o zaman kötü bir çocuğun yaptığı şu iş... Buna değinmene gerek yok. Vakit kaybı. Kötü çocuğun ne yaptığının önemi yok. Her ne yapmışsa içini ferah tutan bir sebebi vardı. Aksi halde sana yanlış bilgi vermişlerdir. Çocuk o şeyi yapmamıştır. Bu çok rahatsız edici. Az önce insanın vicdanının doğuştan bir ahlak yargıcı ve amiri olmadığını, öğretim ve eğitim görmesi gerektiğini söyledin. Şimdi bir vicdanın uyuşuk ve miskin hale gelebileceğini düşünsem de yanlış yola sapacağını sanmıyorum eğer uyandıracak olursa. Küçük bir öykü. Sana küçük bir öykü anlatacağım. Bir zamanlar imansız biri çocuğu çok hasta ve ölüm döşeğinde olan dul bir Hristiyanın evine konuk olmuş. İmansız adam çoğu zaman yatağın yanında çocuğu izlemiş ve sohbet ederek onu eğlendirmiş ve karşısına çıkan bu fırsatları doğasındaki güçlü bir isteği yatıştırmak üzere kullanmış. Hepimizin içinde bulunan o arzuyu insanların bizim düşündüğümüz gibi düşünmelerini sağlayarak onları daha iyi bir duruma getirme arzusunu. Bunda başarılı da olmuş fakat ölmek üzere olan çocuk son anlarında ona serzenişte bulunmuş ve demiş ki, İnanmıştım ve bu inancımla mutluydum. Sen inancımı ve huzurumu elimden aldın. Şimdi elimde hiçbir şey kalmadı ve sersifil ölüyorum. Çünkü bana anlattığın şeyler benden alıp götürdüğün şeylerin yerini doldurmuyor. Keza annesi de imansız adama serzenişte bulunarak demiş ki Çocuğum ilelebet yitik ve benim kalbim kırık. Bu zalimliği nasıl yapabildin? Sana hiçbir zararımız dokunmadı. Bizden yalnızca nezaket gördün. Evimizi evin yaptık. Neyimiz varsa paylaştık. Mükafat olarak bunu aldık. İmansız adamın yüreği yaptığından ötürü pişmanlıkla dolmuş ve adam demiş ki ''Yaptığım yanlıştı. Şimdi anlıyorum. Fakat ona yalnızca iyilik yapmaya çalışıyordum. Bana göre o hatalıydı. Ona hakikati öğretmenin görevim olduğunu düşünmüştüm.'' Ardından anne demiş ki Kısacık hayatı boyunca ona hakikat olduğuna inandığım şeyi öğrettim ve onun bu imanından her ikimiz de mutluyduk. O şimdi öldü ve yitip gitti. Ben ise sersefilim. İmanımız inanmış olan atalarımızdan yüzyılları aşarak bize miras kaldı. Sen ya da bir başkası bunu ne hakla bozarsın? Onun onurun neredeydi? Hiç mi utanmadın? Genç adam. Çok zalim birisiymiş ve ölmeyi hak etmiş. Kendisi de zaten öyle düşünmüş ve öyle söylemiş. Ya bak görüyor musun vicdanı nasıl uyanmış. Evet uyanan kendini şeydi. Annenin ızdırabını görmek ona acı vermiş. Kendisine acı veren bir şey yapmaktan üzüntü duymuş. Çocuğu yoldan çıkarırken anneyi düşünmek hiç aklına gelmemiş. Zira o sırada kendini has sağlamakla o kadar meşgulmüş ki. Görev olarak inandığı şeyden tatmin olarak sağlamış bunu. Sen ne dersin de bence bu bir vicdan uyanışı olayı. Bu uyanmış vicdan kendisini bir daha hiçbir zaman bu türden bir belaya sokmayacaktır. Böyle bir şifa kalıcı bir şifadır. Affedersin öyküyü bitirmedim. Bizler dış etkilerin yaratıklarıyız. Kendi içimizde oluşturduğumuz hiçbir şey yoktur. Ne zaman yeni bir sisli düşünce silselesi edinsek ve yeni bir etkinlik ve inanç silsilesine sürüklensek güdü her zaman için dışarıdan gelir. Pişmanlık imansız adamın içine öyle bir dert oldu ki çocuğun dinine yönelik gaddarlığını ortadan kaldırdı ve çocuk ile annesinin hatrı için bu dine önce müsamahalı daha sonra da nazikçe bakmasını sağladı. Sonunda kendisini bu dini incelerken buldu. O andan itibaren kazandığı yeni eğilimle istikrarlı ve hızlı bir gelişim gösterdi. Dini bütün bir Hristiyan oldu ve o zaman ölüm döşeğinde olan çocuğun imanını ve kurtuluşunu çalmaktan duyduğu pişmanlık her zamankinden daha şiddetli oldu. Ona hiç rahat yüzü göstermedi, hiç huzur vermedi, rahata ve huzura ermek zorundaydı. Duanın kanunu bu. Bunu elde etmek için tek bir yol var gibi göründü. Kendisini tehlike içinde olan ruhları kurtarmaya adaması gerekiyordu. Bir misyoner oldu. Oranın yerlisi olan dul bir kadın onu mütevazı evine kabul etti ve bakımını yaparak sağlığına kavuşmasına yardımcı oldu. Derken kadının genç oğlu umutsuz bir hastalığa yakalandı ve bizim minnettar misyoner kadının çocuğu tedavi etmesine yardım etti. Burada daha önceki çocuğa yaptığı yanlışlığı kısmen düzeltebileceği ilk fırsatı yakalamıştı. Bu çocuğun sahte tanrılara yönelik aptalca inancını yok ederek ona değerli bir hizmette bulunacaktı. Bunda başarılı da oldu. Fakat ölmek üzere olan çocuk son anlarında ona serzenişte bulunarak demiş ki ''İnanmıştım ve bu inancımla mutluydum. Sen inancımı ve huzurumu elimden aldın. Şimdi elimde hiçbir şey kalmadı ve sersefil ölüyorum. Çünkü bana anlattığın şeyler benden alıp götürdüğün şeylerin yerini doldurmuyor. Keza annesi de imansız adama serzenişte bulunarak demiş ki, Çocuğum ilelebek yitik ve benim kalbim kırık. Bu zalimliği nasıl yapabildin? Sana hiçbir zararımız dokunmadı. Bizden yalnızca nezaket gördün. Evimize evin yaptık. Neyimiz varsa paylaştık.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 Kısacık hayatı boyunca ona hakikat olduğuna inandırdığım şeyi öğrettim ve onun bu imanından her ikimiz de mutluyduk. O şimdi öldü, yitip gitti. Ben ise serseriyim. İmanımız inanmış olan atalarımızdan yüzyılları aşarak bize miras kaldı. Sen ya da bir başkası bunu ne hakla bozarsınız? Onurun neredeydi? Hiç mi utanmadım? Misyonerin peşmanlıktan duyduğu ızdırap ve ihanet duygusu şimdi daha önceki olayda hissetmiş olduğu kadar şiddetli, eziyetli ve yatışmaz haldeydi. Hikaye bitti. Yorumun nedir? Adamın vicdanı tam bir aptal. Hastalıklı bir vicdan. Doğruyu yanlıştan ayıramamış. Bunu söylediğini işittiğimi üzülmedim. Eğer bir adamın vicdanının doğruyu yanlıştan ayıramadığını kabul ediyorsan bunun gibi başkaları olabileceğini de kabul edersin. Bu bir tek kabul, vicdanların yargıda bulunmakta yanılmaz oldukları öğretisinin tamamını yerle bir ediyor. Bu arada dikkat etmeni istediğim bir şey var. Nedir o? Her iki olayda da adamın eylemi onun iç rahatlığını bozmadı ve yaptığından oldukça tatmin oldu ve bundan zevk aldı. Fakat sonrasında eylem ona acı verecek şekilde sonuçlandığında üzüldü. Başkalarına acı verdiğinde de üzüldü fakat bunun sebebi onların acısının, adamın kendisine acı vermesiydi. Gök altındaki başka hiçbir sebep değil. Vicdanımız başkalarına verilen acının hiç farkına varmaz. Ta ki bize de acı verdiği bir noktaya ulaşana dek. İstisnasız her olayda bir başkasının acısına tamamen ilgisizizdir. Ta ki onun çektiği acı bizi rahatsız edene dek. Nice imansız o Hristiyan annenin üzüntüsünden rahatsız olmazdı. Buna inanıyor musun? Evet sanırım ortalama bir imansız için hemen hemen böyle söyleyebilirsin. Ve görev duygusuyla keskin bir şekilde bilenmiş nice misyoner pagan annenin üzüntüsünden rahatsızlık duymazdı. Örneğin Kanada'daki Fransız döneminin ilk zamanlarında Cizvit misyonerler Parkman'ın alıntılandığı bölümlere bakabilirsin. Pekala bir ara verelim. Vardığımız yer neresi? Şuraya vardık. Kendimize. İnsanoğluna yanıltıcı şekilde isimlendirdiğimiz pek çok nitelik atfettik. Sevgi, nefret, hayırseverlik, merhamet, açgözlülük, cömertlik vesaire. Demek istiyorum ki isimlere yanıltıcı anlamlar yükledik. Bunların hepsi kendini ferahlatmanın, kendini memnun etmenin biçimleridir. Fakat isimler onları öyle bir kılığa sokar ki dikkatimizi bu olgudan uzaklaştırır. Ayrıca sözlüğe orada hiç olmaması gereken bir sözcük de sokuşturmuşuz. Özveri. Bu sözcük var olmayan bir şeyi tarif ediyor. Fakat en kötüsü, insanın her eylemini ona dikte eden ve zorlayan yegane güdüyü görmezden geliyor ve ondan hiç söz etmiyoruz. İnsanın kendisine verdiği onayı ortaya çıkan her yeni durumda ve her ne pahasını olursa olsun güvence altına almasının kaçınılmaz zorunluluğu. Ne isek o oluşumuzu tümüyle bu güdüye borçluyuz. O bizim nefesimiz, kalbimiz, kanımız. O bizi harekete geçiren biricik mahmumuzumuz. Kırbacımız, üvendirmemiz, yegane dürtücü gücümüz. Ondan başkasına sahip değiliz. O olmasa sadece hareketsiz görüntüler, cesetler olurduk. Hiç kimse hiçbir şey yapmazdı. Hiçbir ilerleme olmazdı. Dünya olduğu yerde kala kalırdı. Bu muazzam gücün ismi geçtiğinde saygı duruşuna geçmeliyiz. İkna olmadım. Düşündüğünde ikna olacaksın. Üçüncü Bölüm Konuyla ilgili Örnekler Yaşlı Adam Son konuşmamızdan bu yana kendini onaylanmanın kutsal kitabı hakkında kafa yordun mu? Evet yordum. Seni buna sevk eden bendim. Yani seni buna sevk eden bir dış etkiydi. Senin kafanda oluşturulmuş bir etki değildi. Bunu aklında tutmaya ve unutmamaya çalışacak mısın? Evet niçin? Çünkü birazdan yapacağımız konuşmalardan birinde sana ne senin, ne benim ne de başka herhangi birisinin kendi kafamızda bir düşünce oluşturamayacağımızı aklına sokmak istiyorum. Bir düşünceyi dile getiren birisi her zaman için ikinci el bir düşünceyi dile getirir. Ah şimdi... Bekle, söyleyeceğin şeyi tartışmamızın o kısmına gelinceye kadar unutma. Yarına ya da ertesi güne kadar mesela... Şimdi az önce hiçbir eylemin hiçbir zaman iç ferahlatma güdüsünden başka bir vesileyle doğmadığı yönündeki önermemi düşünüyordun. Araştırmışsın. Ne buldun? Pek talihli değildim. Aşk hikayelerinde ve yaşam öykülerindeki pek çok güzel ve görünürde özverişli işi inceledim fakat araştırmalarındaki analizler ışığında o özveri gibi gözüken şey ortadan kayboldu değil mi? Doğal olarak kaybolmuştur. Fakat şu romanda karşıma çıkan şey umut vaat edici görünüyor. Adirondak ormanlarındaki oduncu kamplarında yemiye ile çalışan ve gönüllü vaizlik yapan bir adam varmış. Pek soylu bir karaktere sahip olan bu adam derin bir şekilde dindar birisiymiş. New York'un varoşlarından gelen bu dürüst ve becerikli işçi tatilini değerlendirmek üzere orada bulunuyormuş. Bu adam ayrıca üniversite hareketinin liderlerinden biriymiş. Holm isimli bu oduncu, güzelim dünyevi olanakları bir kenara itip doğu yakasına inme ve oradaki ruhları kurtarma arzusuyla yanıp tutuşuyormuş. Tanrı'nın ihtişamı ve İsa Mesih'in davası uğruna bu fedakarlık bulunmayı mutluluk saymış. İşinden istifa etmiş. Bu fedakarlığı neşeyle yapmış ve doğu yakasına giderek yarı uygar yabancı, yoksul topluluklara gece gündüz Mesih ve onun çarmıha gerilişi hakkında vaaz vermiş. Onunla alay etmişler. Fakat o bu olayları sevinçle karşılamış. Zira bunlara Mesih'in büyük davası için katlanıyormuş. Zihnimi kuşkularla öylesine doldurdun ki tüm bunların ardında şaibeli ve gizli bir güdü bulunmayı bekliyordum sürekli. Fakat memnuniyetle söylüyorum ki bulmayı başaramadım. Bu adam görevini farkına varmış ve görevi aşkına kendisini feda etmiş ve görevin yükünü omuzlamış. Bu kadarını mı okudu? Evet. O halde gel şimdi biraz daha okuyalım. Bu süre zarfında kendisini feda ederken, Öncelikli olarak kendisinin hayal ettiği gibi bir Tanrı'nın ihtişamı için değil fakat öncelikle içindeki müşkül pesent ve tavizsiz efendiyi memnun etmek için başka birisini feda etmiş mi? Ne demek istiyorsun? Bol kazançlı bir işi bırakmış ve bunun yerine sadece yemek ve barınmayı tercih etmiş. Bakmakla yükümlü olduğu kişiler var mıymış? Eh, evet. Adamın özverisi onları ne açıdan ve ne ölçüde etkilemiş? Destek olduğu emekli bir babası varmış. Pek güzel bir sese sahip bir de kız kardeşi varmış. Kardeşinin kendi başına çaresine bakabilme isteği yerine getirebilmek için ona müzik eğitimi veriyormuş. Bir de inşaat mühendisi olmayı arzulayan bir erkek kardeşi varmış. Onu bir teknik okula göndermek için para biriktiriyormuş. O zaman yaşlı babasının rahatı bozulmuş mu? Oldukça ciddi bir şekilde evet. Kız kardeşinin müzik dersleri de kesilmek zorunda kalmış mı? Evet. Erkek kardeşinin eğitimi, eh bu mutlu hayale gölge düşmüş ve çocuk da yaşlı babaya destek olmak için odun kesmeye gitmek zorunda kalmıştır. Ya da buna benzer bir şey olmuştur. Hemen hemen böyle olmuş evet. Ne de şık bir özveride bulunmuş. Kendisi hariç herkesi feda etmiş gibi geliyor bana. Sana hiç kimsenin asla kendisini feda etmeyeceğini, daha önce buna dair hiçbir örneğin hiçbir yerde duyulmamış olduğunu söylememiş miydim? Ve bir kişinin içindeki hükümler, ister bir anlık isterse de daimi memnuniyeti için ondan ne zaman bir şey istese, bu isteğin önünde engel teşkil edilebilecek ve bu istek yüzünden zarar görebilecek olan kim olursa olsun, bu emre itaat etmek ve bu isteği yerine getirmek zorunda olduğunu söylememiş miydim? Bahsettiğin adam, içindeki hükümdarı memnun ve hoşnut etmek için ailesini harap etmiş. Ve Mesih'in davasına hizmet etmiş. Evet, öncelikli olarak değil, ikincil olarak. Kendisi bunun öncelikli olduğunu sanmış. Pekala, eğer istiyorsan öyle olmuş olsun. Fakat adam New York'ta yüzlerce ruhu kurtardığına da iddia edebilirdi. Ailenin feda edilmesini haklı kılacak olan, bu şeyden gelecek olan büyük kar mı? Bu şeyden, ne demeli bu şeye? Yatırım? Pek uygun değil. Spekülasyon desek nasıl olur? Ya da kumar desek, tek bir ruhu yakalaması bile kesin değildi. Kartlarını kazanılması muhtemelen %33'lük bir kâra oynadı. Bu bir kumardı. Kumar fişi yerine ailesini öne sürdü. Fakat gel oyunun nasıl sonuçlandığına bir bakalım. Belki kendisini feda ediyormuş gibi batıl bir inancın etkisi altında ailesini Mesih'in davasında pek soylu bir şekilde feda etmesine neden olan asıl gizli güdünün, gerçek güdünün izini sürebiliriz. Biraz daha okuyacağım. İşte burada, er ya da geç, kendini açığa çıkartacaktı. Adam doğu yakasındaki ayak takımına bir müddet vaaz vermiş. Sonrasında oduncu kamplarındaki sıkıcı, belirsiz yaşamına kalbi kırık, gururu incinmiş bir halde geri dönmüş. Niçin? Mesih ki oduncu her şeyi yalnız onun için yapmış, adamın çabalarını kabul etmemiş mi? Olur şey değil, bu ayrıntı gözden kaçmış. Ona değinilmemiş bile. Sözünü ettiğim güdünün bir gerekçe olarak ortaya çıktığı olgusu tümüyle unutulmuş. O halde sorun ne? Kitabı yazan hanım oldukça masum bir şekilde ve bilinçsizce bütün meseleyi açığa vuruyor. Sorun şuydu. Bu adam yoksullara sadece vaaz verdi. Üniversite hareketinin yapacağı tarzda bir iş değil bu. Hareket, Bundan daha büyük ve daha iyi işlerle uğraşır. Ve şu yavan selamet ordusu belagatine de pek hayran değildir. Hareket holme karşı kibardı fakat mesafeliydi. Onu el üstünde tutmadı. Bağrına basmadı. Şereflendirilmeye, övülmeye, minnetle onaylanmaya dair bütün hayalleri mahvoldu. Kim tarafında mahvedildi? Mesih mi? Hayır. Mesih'ten söz edilmemiş. Kim tarafından o halde? Yoldaşları tarafından. Onaylanmayı neden istemedi? Çünkü içindeki efendi böyle istedi ve aksi halde memnun olmayacaktı. Yukarıdaki alıntıda vurgulanan cümle, peşinde olduğumuz sırrı yani gözden uzak ve takdir görmemiş bu Adirondak olduğuncusunu, ailesini feda etmek ve din mücadelesini vermek için doğu yakasına gitmeye iten asıl güdüyü, Gerçek güdüyü açığa çıkarıyor. Sözüne ettiğim asıl güdü buydu işte. Yani adam içindeki büyük yeteneği onu önemsemeyen bir dünyaya göstermek ve övgü kazanmak için gitti. Seni daha önce uyardığım gibi. Bu biricik yasadan, biricik gerekçeden kaynaklanmayan hiçbir eylem yoktur. Fakat lütfen bu yasayı ben öyle söylüyorum diye kabul etme. Sen de kendi başına özenle irdele. Ne zaman özveride bulunulmuş bir eylem ya da görev aşkı için yerine getirilmiş bir görev hakkında bir şey okusan ya da işitsen, onu parçalarına ayır ve gerçek gerekçeyi ara. O her zaman oradadır. Bunu her gün yapıyorum. Bu küçük düşürücü ve rahatsız edici arayışa başladığımdan beri kendime engel olamıyorum. Zira nefret edilecek kadar ilgi çekici bir şey. Aslında kelimenin doğrusu büyüleyici. Ne zaman bir kitaptan altın gibi parlayan bir yerime rastlasam durup onu parçalarına ayırmak ve incelemek zorunda hissediyorum. Elimde değil. Bu kurala aykırı bir şey buldun mu hiç? Hayır, en azından henüz değil. Fakat Avrupa'da hizmetiyle bahşiş verme meselesini göz önüne alalım. Verdiğim hizmet için oteli ödeme yapıyorsun. Hizmetlilere hiçbir şey borçlu olmamana rağmen onlara ayrıca ödeme yapıyorsun. Bu durum kurala aykırı değil mi? Hangi açıdan aykırı? Bununla yapmakla yükümlü değilsin. Dolayısıyla bu yaptığın onların düşük ücretle çalışmalarına karşı merhamet beslemenden kaynaklanıyor ve... Bu geleneğin hiç canını sıktığı, seni rahatsız ettiği, sinirlendirdiği oldu mu? Evet. Yine de buna karşı koyamıyorsun. Elbette. Niçin elbette? Ek gelenek bir bakıma yasadır ve yasalara boyun eğmek gerekir. Herkes bunu görev olarak kabul eder. O halde vergilerle boyun eğmeni sağlayan güdü, tümüyle merhamet, hayırseverlik ve cömertlik değil, e belki de değil. Biraz bile değil mi? Ben belki de bunun yerini saptamakta fazla aceleci davrandım. Belki öyle. Bu geleneği göz ardı etmiş olsan hizmetlilerden hızlı ve etkili hizmet alır mıydın? Ah söylediğin şeye bak. O Avrupalı hizmetlilerden mi? Açıkçası hiçbir hizmet alamazdın. Bu sözünü ettiğin şey vergi ödemeni sağlayan bir güdü yerine geçmez mi? Bunu inkar etmiyorum. O halde görünen o ki, görü aşkına yapılan bu şeyin içine biraz da olsa kişisel çıkar eklenmiş. Evet öyle görünüyor. Fakat şu da var. Söz konusu vergiyi bunun adil olmadığını ve bizden zorla alındığını bilerek veririz. Ne var ki eğer yoksullara karşı pintilik yapmış olduğumuz düşüncesindeysek, Oradan yüreğimizde bir acı ile ayrılırız ve bütün kalbimizle geri dönmüş olmayı, böylece doğru olan şeyi doğrudan da fazla olan şeyi cömertçe olan şeyi yapmış olabilmeyi dileriz. Bu güdüyle de kendi menfaatini ilişkin herhangi bir şey bulmakta zorlanacağını düşünüyorum. Neden bu şekilde düşünmen gerekiyor? Merak ediyorum. Hizmet bedelinin otel faturasına yansıtılmış olduğunu görmek seni rahatsız eder mi? Hayır, faturadaki tutardan yakındığın olur mu? Hayır, böyle bir şey aklıma gelmez. O halde rahatsız edici detay masraf değil. Bu sabit bir tutardır ve onu keyifli ödersin. Mırın kırın etmeden ödersin. Peki iş hizmetlilere ödeme yapmaya gelince her birini ödenecek sabit bir ücret olsa bu hoşuna gider miydi? Hoşlanmak mı? Çok sevinirdim. Bu sabit ödeme onlara bahşiş olarak vermeye alışkın olduğun miktardan bir nebze daha fazla olsa bile mi? Elbette evet. Peki o zaman anladığım kadarıyla seni bahşişi ödemeye iten şey aslında ne merhamet ne de görev sorumluluğu ve seni rahatsız eden şey de bahşişin tutarı değil. Yine de seni rahatsız eden bir şey var. Nedir o? E sorun şu ki, ne ödeyeceğini asla bilmiyorsun. Bahşiş bütün Avrupa'da öyle değişken ki. O halde tahmin etmek zorunda kalıyorsun. Başka yolu yok, düşünüp duruyorsun. Sürekli hesap yapıyor ve tahminde bulunuyorsun ve başkalarına danışıp onların görüşlerini alıyorsun. Ve bu durum geceleri uykunu berbat ediyor ve gündüz vakti de seni perişan ediyor. Ve sağa solu seyrediyormuş gibi yapıyorken de sürekli olarak... Tahmin üzerine tahminde bulunuyor, endişeleniyor ve sefil oluyorsun. Ve tüm bunların sebebi senin borcun olmayan ve sen istemedikçe vermek zorunda olmadığın bir ödeme ile ilgili. Tuhaf. Tahmin yürütmenin amacı nedir? Onlara verilecek doğru tutarı tahmin etmek ve hiçbirine haksızlık yapmamak. Söylediğin şeyin oldukça soylu bir görünüşü var. Kendisine hiçbir şey borçlu olmadığın fakat düşük ödeme ile çalışan ve paraya ihtiyacı olan yoksul bir hizmetliğe karşı hakkaniyetli ve adil olabilmek için bunca acıya katlanmak ve bunca değerli zamanı harcamak. Kendi kendime düşünüyorum da bunun arkasında merhametli olmayan herhangi bir gerekçe varsa bile bulması oldukça güç olacak. Bir hizmetliğe adil bir ödeme yapmadığını nasıl bilirsin? E sus pus olur, teşekkür etmez. Bazen seni utandıracak bir bakış atar. Orada o kadar insanın içinde hatanı düzeltmek için fazla gururlusundur. Fakat sonrasında adil ödemeyi yapmış olmayı diler durursun. Ah o nasıl bir utanç ve acıdır. Bazen işaretleri görüp tam isabet tutturduğunu anladığın ve oradan son derece tatmin olmuş bir şekilde ayrıldığın olur. Kimi zaman adam öylesine minnettar olur ki ona gerekenden de fazlasını vermiş olduğunu bilirsin. Gereken mi? Ne için gereken? Onu memnun etmek için. O durumda kendini nasıl hissedersin? Pişmanlık duyarım. Öyle sanıyorum ki adamın hizmetine vereceğin adil karşılığı tahmin etmekle değil, yalnızca onu memnun edecek şeyi çözmekle kafanı yormuş oluyorsun. Ve bence bunda kendini kandırmana sebep olmuş bir şey var. Neymiş o? Eğer adamın umduğu ve istediğini karşılamamışsan, sana seni başkalarının önünde utandıracak bir bakış atacaktır. Bu sana acı verecektir. Sana çünkü yalnızca kendin için uğraşmışsındır, adam için değil. Eğer ona çok fazla para vermişsen, bu yüzden kendinden utanacaksındır. Ve bu sana acı verecektir. Yine kendini düşündüğün, kendini kolladığın, kendini rahatsızlıktan kurtardığın bir durum. Hizmetliği asla bir kez olsun düşünmezsin, onun onayını nasıl alacağını tahmin etmeye çalışman dışında. Eğer onun onayını alırsan, kendi onayını da alırsın ve peşinde olduğun tek ve yegane şey de budur. İçindeki efendi böylece tatmin olur, memnun olur, rahatlar. Bu alışverişin hiçbir yerinde öncelikle menfaati ilgilendirmesi bakımından Bundan başka hiçbir şey söz konusu değildir. Başka örnekler Genç adam Eh düşününce başkaları için yapılan özverinin insandaki bu en muhteşem şeyin üzeri çizildi. Böyle bir şey yok. Yaşlı adam Beni bunu söylemekle mi suçluyorsun? Ah kesinlikle. Böyle söylemedim. Ne söyledin o halde? Dedim ki şimdiye kadar hiç kimse sözün alışıldık anlamıyla asla kendisini feda etmiş değildir. Yani yalnızca başkası için özveri de bulunmuş değildir. İnsanlar başkaları için gündelik feragatlerde bulunurlar. Fakat bu öncelikle kendi iyilikleri içindir. Eylem öncelikle kendi içlerini ferahlatmak zorundadır. Bundan yararlanan diğer kişiler ikinci sırada gelir. Ve görev aşkı görev içinde aynısı mı geçerli? Evet. Hiçbir insan bir görevi sadece görev aşkına yerine getiremez. Yapılan şey öncelikle kendi içini ferahlatmak zorundadır. Görevi yerine getirmek, görevden kaytarmaktan daha iyi hissettirmek zorundadır. Aksi halde yerine getirmeyecektir. Berkeley Kalesi olayını ele alalım. O yapılan soylu bir işti. Muhteşem bir şekilde gerçekleştirildi. Eğer istersen ayrıntılarına in ve olayı incele. İngiliz askerler ve onların eşleri ve çocuklarıyla tıka basa dolu bir asker nakil gemisi. Bir kayaya çarptı ve batmaya başladı. Filikalarda yalnızca kadınlar ve çocuklar için yer vardı. Albay asker olayını güvertede hizaya soktu ve şöyle söyledi. Ölmek bizim görevimizdir ki onlar kurtulabilsin. Hiçbir homurtu, hiçbir itiraz gelmedi. Perikalar kadınlar ve çocukları alıp götürdü. Ölüm anı geldiğinde albay ve subayları görev yerlerine aldılar. Adamlar tüfekleriyle hazır ola geçirler ve böyle bir kıyafet tefilesindeymiş gibi bayraklar uçuşur ve davullar çalınırken battılar. İşte görev aşkına görev için yapılan bir özveri. Bu olayı bundan başka bir şekilde görebilir misin? Anlattığın kadar parlak, o kadar büyük bir şeydi. Sen o saflarda yerinde kalıp o kadar tereddütsüz bir şekilde ölüme gidebilir miydin? Gidebilir miydim? Hayır, gidemezdim. Düşün, kendini orada suların etrafında gittikçe yükselerek seni felakete doğru yaklaştırdığını hayal et. Hayal edebiliyorum. Bütün dehşetini hissediyorum. Ben dayanamazdım. Yerimde öyle kalamazdım. Bunu biliyorum. Niçin? Bunun niçini yok. Ben kendimi biliyorum ve öyle yapamazdım. Fakat bunu yapmak senin görevin olurdu. Evet biliyorum fakat yapamazdım. Orada binden fazla adam vardı. Fakat bir teki bile tereddüt etmedi. Onlardan bazıları mutlaka senin mizacınla doğmuş olsa gerek. Eğer onlar bu görevi... Büyük bir görev aşkı için yerine getirebilmişse sen neden getirmeyesin? Gidip bin tane memur ve tamirci toplayıp onları o güverteye koyabilir ve onlardan görev başka için ölmelerini isteyebilirdin. Fakat aralarından iki düzinesi bile sonuna kadar saflarda kalamazdı. Bunu biliyor musun? Evet bunu biliyorum. Fakat onları eğitebilir ve onları bir iki savaşa sokabilirsin. Sonrasında asker olurlardı. Bir askerin onuruna, bir askerin şerefine, bir askerin ideallerine sahip askerler olurlardı. O durumda ferahlatmaları gereken ruh, bir askerin ruhu olurdu. Bir memurun, bir tamircinin değil. O ruhu bir askerin görevinden kaçınarak ferahlatamazlardı değil mi? Sanırım hayır. O durumda görevi görev aşkı için değil, kendi iyilikleri için yerine getireceklerdi. Öncelikli olarak Memur, tamirci ya da acemi er oldukları zaman görevi yerine getiremezlerdi. Görev tam da aynı görev, emir de aynı emir olmasına rağmen. Birer memur ve tamirci olarak başka ideallere, tatmin etmeleri gereken başkaca ruhlara sahip olurlardı ve bu başkaca ruhları tatmin ederlerdi. Zorunda olurlardı. Bu yasadır. Eğitim güçlüdür. Yüksek, hatta daha yüksek ideallere yönelik eğitim herhangi bir insanın düşüncesinde değil, emeğine de gayretine de bedeldir. Kaçmaktansa görevine bağlı kalan ve ölüme giden adamı düşünsene. O da onun yapısı ve eğitimidir. Kendi içindeki ruhu ferahlatmak zorundadır ki bu onun yaşama mal olmuştur. Tıpkı böyle içtenlikle dinine bağlı fakat farklı bir mizaca sahip bir başka adam bunu görevi bellemesine rağmen bu görevi başaramayacaktır. Görevi yerine getirmek için yetersiz olmaktan üzüntü duysa bile. Fakat kendi içini ferahlatmak zorundadır. Başka çaresi yoktur. O görevi görev başka için yerine getiremeyecektir. Zira böylesi içini ferahlatmayacaktır. İçini ferahlatmak onun birinci hedefidir. Bu görev diğer bütün görevlerden önce gelir. Kendince tertemiz bir ahlaka sahip rahibin, kamu görevi için muhtelif taraftan dürüst bir adama karşı kendi tarafından bir hırsızı desteklediği bir durumu ele alalım. O kendi içini ferahlatmak zorundadır. Kendi partisinin geleceği söz konusu olduğunda hiçbir toplumsal ahlaka sahip değildir. Kendince bir ahlaka da sahip değildir. Her zaman için kendi yapısına ve eğitimine bağlı kalacaktır. Eğitim Dördüncü bölüm eğitim Genç adam Eğitim sürekli bu sözcüğü kullanıp duruyorsun. Bununla kastettiğin şey tam olarak Yaşlı adam Tahsil, talimat, dersler, vaazlar mı? Bu eğitimin bir kısmıdır fakat çok da büyük bir kısmı değildir. Dış etkilerin tümünü kastediyorum. Onlardan milyonlarca var. İnsanoğlu beşikten mezara uyanık olduğu tüm saatler boyunca eğitim altındadır. Eğitimcilerinin en başında ilişkileri gelir. İlişkiler insanın zihnini ve hislerini etkileyen, ona ideallerini sunan, onu kendi yoluna sevk eden ve o yoldan ayrılmamasını sağlayan insan çevresidir. Eğer insan o yolu terk edecek olursa, kendisini en çok sevdiği ve saydığı, onaylarına en çok değer verdiği insanlar tarafından dışlanmış bulacaktır. İnsan bir bukalemundur. Doğasının yasası gereği bulunduğu yerin rengini alır. Çevresindeki etkiler onun tercihlerini, kaçındığı şeyleri, politikasını, beynilerini, ahlakını, dinini yaratır. Bunların hiçbirini kendisi için yaratmaz. Öyle yaptığınız zanneder fakat bunun sebebi meseleyi etraflıca incelememiş olmasıdır. Presbiteryenleri görmüş müydün? Pek çoğunu. Nasıl olmuş da presbiteryen olacakları tutmuş da cemaatçi olmamışlar? Ve cemaatçiler niçin baptist olmamışlar? Baptistler niçin Roma Katoluğu, Roma Katolikleri niçin Budist, Budistler niçin Kuvaker, Kuvakerler niçin Episkopal, Episkopaller niçin Millerci, Millerciler niçin Hindu, Hindular niçin Ateist, Ateistler niçin Spiritualist, Spiritualistler niçin Agnostik, Agnostikler niçin Metodist, Metodistler niçin Konfetiyusçu, Konfüçyusçular niçin Üniteryan, Üniteryanlar niçin Muhammedi, Muhammediler niçin Kurtuluş Savaşçısı, Kurtuluş Savaşçıları niçin Zerdüşçü, Zerdüşçüler niçin Hristiyan bilimci, Hristiyan bilimçiler niçin Mormon vesaire olmamışlar? Kendi sorunu kendin cevaplayabilirsin. Bu mezhepler listesi aydınlık peşinde yapılan çalışmaların, araştırmaların, arayışların belgesi değildir. Esasen ilişkilerin neler yapabileceğini gösterir. Eğer bir insanın uyruğunu biliyorsan dini eğilimini de en ince ayrıntısına kadar tahmin edebilirsin. İngiliz, Protestan, Amerikalı, Keza İspanyol, Fransız, İrlandalı, İtalyan, Güney Amerikalı, Roma Katoliyi, Rus Rum Katolik'i, Türk, Muhammedi ve benzeri ve bir kişinin dini eğilimini bildiğinde aydınlanmak istediği zaman ne türden dini kitaplar okuduğunu ve aman kazara istediğinden daha fazla aydınlanmasın diye ne türden kitaplardan kaçındığını bilirsin. Amerika'da bir seçmenin taktığı rozeti bilirsen hangi cemiyetten olduğunu Siyasi görüşünü nasıl edindiğini, aydınlanmak için ne tür gazeteler okuduğunu ve hangi tür gazetelerden özenle kaçındığını, siyasette ilişkin bilgisini genişletmek için ne tür mitinglere katıldığını ve ne tür mitinglere katılmadığını, eline sopayı alıp da oradakilerden öğretilerini çürütmeye kalkışmadığı zamanlar dışında bilirsin. Etrafta Hakikat arayışında olan insanlarla ilgili şeyler işitip duruyoruz hep. Bir tek kalıcı örneğine bile rastlamış değilim. Sanırım öyle biri dünyaya hiç gelmedi. Fakat hakikat arayışında kalıcı olduğunu zanneden tamamen samimi birçok insana rastladım. Bu insanlar özenli, ısrarlı, dikkatli, itiyatlı, derinlikli bir şekilde mükemmel bir dürüstlük ve iyi ayarlanmış bir yargı gücüyle aradılar. Ta ki hakikat sorgusuz sualsiz bulmuş olduklarına inandıkları ana dek. Arayışın sonuydu bu. İnsan, yaşamının geri kalanını, hakikatini hava koşullarından korumasını sağlayacak çatı kiremitleri arayarak geçirdi. Aradığı şey politik idi ise, onu yeryüzünde insanları yöneten yüzlerce politik kutsal kitaptan birinde ya da ötekinde buldu. Eğer aradığı şey yegane hakiki din idiyse onu piyasadaki 3.000 bin tanesi içinden birinde ya da diğerinde buldu. Her halükarda hakikati bulduğu zaman aramayı bıraktı. Fakat o günden sonra bir eline lehim aleti ve diğer eline kalınca bir sopa alarak hakikatinin sızdıran yerlerini yamadı ve kendisine karşı çıkanları ikna etti. Sayısız geçici hakikat arayıcısı yaşamıştır. Sen kalıcı olanını hiç işittin mi? Böyle bir kişi insanın doğası gereği imkansızdır. Böyle olmakla birlikte biz konumuza geri dönelim. Eğitim Eğitimin tümü öyle ya da böyle bir dış etki sonucudur ve ilişki de bunun en büyük kısmını oluşturur. Bir insanın dış etkiler tarafından oluşturduğu şeyden başka bir şey olması asla mümkün değildir. İnsanı ya alçaltacak yönde eğitirler ya da onu yükseltecek yönde eğitirler. Ama eğitirler, sürekli olarak onun üzerinde çalışırlar. O halde olur da hayatta kazara karşına çıkan şeyler yüzünden kötücü bir duruma gelirse, senin anlayışına göre ona yardım etmek için elden bir şey gelmez. Alçalacağı yönde eğitim almak zorundadır. Onun için elden bir şey gelmez mi? Bu mukabelemin içinden elden gelen bir şey olmaz mı? Yanlış. İnsanın en büyük iyi talihî onun bu kalem onluğu içinde yatar. Yapması gereken tek şey yaşam ortamını, ilişkilerini değiştirmektir. Fakat bunu yapma güdüsü ona dışarıdan gelmek zorundadır. Bunu amaç edinerek bu güdüyü kendisi oluşturamaz. Kimi zaman pek küçük ve rastlantısal bir şey ona bu ilk itici güdüyü verebilir ve ona yeni bir fikirle devam edeceği yeni bir yol açabilir. Bir sevgilinin laf arasında söylediği senin korkak olduğunu söylüyorlar sözü beklenmedik bir şekilde savaş alanında filizlenmesi, çiçeklenmesi, serpilmesi ve nihayet hayret verici bir meyve vermesi mümkün bir tohuma su verecektir. İnsanlık tarihi böyle rastlantılarla doludur. Rastlantı sonucu bir bacağın kırılması, dinsiz ve hayasız bir askere dini etkilerde bulunmuş ve ona yeni bir ideal sunmuştur. Bu rastlantı Cizvit tarikatının doğmasına neden olmuş ve bu tarikat iki asırdır tahtları yerinden oynatmakta, yürütülen politikaları değiştirmekte ve başka muazzam işler halletmektedir. Ve böyle devam da edecektir. Şans eseri bir kitap ya da gazetede bir paragraf okumak bir insana yeni bir yol açabilir ve onu eski ilişkilerini terk etmeye ve yeni idealine sempatiyle yaklaşan yeni ilişkiler aramaya sevk edebilir. Ve sonuç bu adamın yaşama biçimini bütünüyle değiştirebilir. İzlenecek bir tasarı ile ilgili ipucu mu veriyorsun? Yeni bir tasarı değil. Eski, insanlık kadar eski. Nedir o? İnsanlar için tuzaklar kurma sadece. Yem olarak yüksek idarelere doğru tetikleyici güdülerin kullanıldığı tuzaklar. Dini broşür dağıtan adamın yaptığı budur. Misyonerin yaptığı budur. Hükümetlerin yapması gereken budur. Yapmıyorlar mı? Bir bakıma yapıyorlar, bir bakıma yapmıyorlar. Çiçek hastaları ile ilgili sağlıklı insanları birbirlerinden ayırıyorlar. Fakat iş suçla mücadeleye geldiğinde sağlıkları hastalarla aynı karantina alanında koyuyorlar. Demek istediğim acemiler ile tasdikli suçluları aynı yere koyuyorlar. Eğer insan doğal olarak iyiye meyilli olsaydı böylesi iyi olurdu fakat iyi yemeyili değil ve dolayısıyla bu ilişki acemileri ilk hapsedildikleri zaman olduklarından daha kötü hale getiriyor. Bu durum bazen nispeten masum olanlara çok sert bir ceza verilmesine neden oluyor. Bir adamı asıyorlar ki çok üstün körü bir ceza bu. Fakat bu ceza adamın ailesindekilerin kalbini kırıyor ki bu ağır bir ceza. Karısını döven birini rahatça hapsediyor ve besliyorlar. Fakat adamın masum eşini ve ailesini açlığa terk ediyorlar. İnsanın iyiye ve kötüye yönelik sezgisel bir algıya sahip olduğu yönündeki öğretiye inanıyor musun? Adem bu algıya sahip değildi. Fakat insan o zamandan bu yana bu algıyı edinmiş midir? hayır. İnsanın bu türden hiçbir sezgiye sahip olmadığını düşünüyorum. Bütün fikirlerini, bütün izlemlerini dışarıdan edinir. Bunu sürekli tekrarlayıp duruyorum ki belki bir ümit bunu senin aklına sokarım da kendi başına gözlemler ve incelersin. Doğru mu, yanlış mı olduğunu görürsün. Sen kendi sinir bozucu meyfumlarını nereden edindin? Dışarıdan. Onları ben icat etmedim. Bin tane bilinmeyen kaynaktan toplandılar. Büyük ölçüde bilinçsizce toplandılar. Tanrı'nın doğası gereği dürüst bir adam yaratmış olabileceğine inanmıyor musun? Evet, bunu yapabileceğini biliyorum. Ayrıca hiçbir zaman böyle bir insan yapmamış olduğunu da biliyorum. Senden daha bilgi bir gözlemci şu olguyu dile getirmişti. Dürüst bir insan Tanrı'nın en soylu işidir. O bir olguyu dile getirmedi, bir yanlışı dile getirdi. Pek havalı bir söz ve kulağa da hoş geliyor fakat doğru değil. Tanrı bir insanı içine dürüst ve sahtekar olma olasılıkları yerleştirerek yaratır ve orada durur. İnsanın ilişkileri bu olasılıkları geliştirir. Dürüst olasılıkları ya da diğerlerini. Böylece sonuç olarak dürüst ya da sahtekar bir adam ortaya çıkar. Ve dürüst olan hak etmiyor mu? Övülmeyi mi? Hayır. Bunu sana hangi sıklıkla söylemeliyim? Dürüstlüğün mimarı kendisi değildir. O halde insanları erdemli yaşam sürmeleri için eğitmenin anlamı olup olmadığını sorarım sana. Bununla ne kazanılır ki? Kişinin kendisi bundan büyük fayda sağlar ve kişinin kendisi için esas olan budur. Komşuları için bir tehlike teşkil etmez, onlara bir zararı da dokunmaz ve böylece onun erdemlerinden komşuları fayda sağlar. Komşuları için esas olan budur. Bu eğitim yaşamı her iki taraf içinde nispeten rahat kılabilir. Bu eğitimin ihmali ise yaşamı her iki taraf içinde sürekli bir tehlike ve sıkıntı haline getirebilir. Eğitimin her şey olduğunu söylemiştin. Bu eğitimin insanın ta kendisi olduğunu, çünkü insan neyse o yaptığını söylemiştin. Eğitimin ve bir başka şeyin olduğunu söylemiştim. Bu başka şeyi şimdilik bir kenara bırakalım. Sen ne söyleyecektin? Yaşlı bir hizmetçimiz var, 22 senedir bizimle birlikte. Verdiği hizmet bunca zaman kusursuzdu fakat bu sıralar epey unutkanlaştı. Hepimiz onu çok seviyoruz. Yaşlılığın getirdiği dermansızlığa karşı elinden bir şey gelmeyeceğinin farkındayız. Ailemdekiler onu ihmalkarlıkları yüzünden azarlamıyor fakat ben zaman zaman azarlıyorum. Kendimi kontrol edemez oluyorum. Bunu denemiyor muyum? Elbette deniyorum. Bak şimdi bu sabah giyinmek üzereyken hiç temiz kıyafet koyulmamış olduğunu gördüm. Kendimi kaybettim. Sabahın erken saatlerinde çok kolay ve hızlıca sinirleniyorum. Zili çaldım ve sinirlenmemeyi, dikkatli olmayı ve nazik konuşmayı kendi kendime hemen tembihlemeye başladım. Kendime en dikkatli şekilde hakim oldum. Hatta kullanacağım sözcükleri bile seçtim. Jane, temiz kıyafetleri unutmuştun. Kapıda belirdiğinde bu cümleyi kurmak için ağzımı açtım ve ne yaptığımı bilmeden hiç beklemediğim ve dindirmemeye zaman bulamadığım ani bir öfke dalgasıyla ağzımdan şu acı paylaşma çıkıverdi. ''Kıyafetleri yine unutmuşsun. İnsanın her zaman kendi içindeki efendisini en iyi şekilde memnun edecek şeyi yaptığını söylüyorsun.'' Hizmetçiyi bir paylamanın hissettireceği aşağılanmadan kurtarmak için yapılan dikkatli hazırlığın güdüsü nereden geldi peki? Bu da mı her zaman için öncelikle kendisini düşünen efendiden geldi? Şüphesiz, herhangi bir güdünün başka hiçbir kaynağı yoktur. İkinci sırada hizmetçiyi kurtarmaya hazırladın fakat öncelikle hedefin efendini memnun ederek kendini kurtarmaktı. Ne demek istiyorsun? Aileden herhangi birisi senin daha önce sinirlerine hakim olman ve hizmetçiye çıkışmaman konusunda uyarmış mıydı? Evet annem. Onu seviyor musun? Ah sevmekten de fazlası. Onu hoşnut etmek için elinden gelen her şeyi yapar mısın? Onu hoşnut edecek herhangi bir şey yapmak benim için keyiftir. Ne için? Bunu yalnızca ödeme için yaparsın, kazanç için. Bu yatırımdan ne kazanç beklerdin ve kesinlikle elde ederdin? Şahsi olarak mı? Hiç. Annemi hoşnut etmek yeter. O halde öyle görünüyor ki hedefin öncelikle hizmetçiyi aşağılamaktan kurtarmak değildi. Anneni hoşnut etmekti. Ayrıca öyle görünüyor ki anneni hoşnut etmek sana güçlü bir haz veriyor. Yatırımdan elde ettiğin kazanç bu değil mi? Bu gerçek kazanç ve ilk kazanç değil mi? Tüm alışverişlerde içteki efendi senin ilk kazancını elde etmeli bekler. Akselde alışveriş olmaz. Peki o halde madem bu kazancı elde etme konusunda o kadar hevesli ve kararlıydım. Niçin sinirime hakim olamayarak bu kazancı bir kenara attım? Bu kazanca değerce aniden üstün gelen başka bir kazancı elde etmek için. Bu kazanç neredeydi? Doğuştan gelen mizacının arkasında pusuya yatmış bir fırsat çıkmasını bekliyordu. Doğuştan gelen öfkeli mizacın aniden öne fırladı ve o an için onun etkisi annenin senin üzerindeki etkisine baskın çıktı. Ve onun hükümsüz kıldı. Bu örnekte küplere binip bir paylaşma çekmeye can atıyordun ve bu hoşuna gitti. Bu hoşuna gitti öyle değil mi? Sadece sadece yarım saniyeliğine. Evet, hoşuma gitti. Peki hala söylediğim gibi, herhangi bir anda ya da bir anın küçük bir parçasında sana en büyük hazzı, en büyük tatmini verecek olan şey senin her zaman için yapacağın şeydir. Efendinin heves ettiği en son arzuyu memnun etmek zorundasın. Bu ne olursa olsun. Fakat yaşlı hizmetçinin gözleri dolduğunda yaptığım şey yüzünden elimi kesip atabilirdim. Doğru, kendini küçük düşürmüşsün. Görüyor musun kendine acı vermişsin. Bir insan için hiçbir şey kendisine zarar veren ya da kazanç getiren sonuçlardan daha öncelikli öneme sahip değildir. Geri kalan her şey ikinci sıradadır. Ona itaat etmiş olmana rağmen efendin senden hoşnut kalmadı. Hemen pişmanlık duymanı istedi. Sen yine itaat ettin. Etmek zorundaydın. Onun emirlerinden asla hiçbir kaçış yoktur. Katı bir efendidir ve kaypaktır da. Saniyenin onda birinde fikrini verir ve sen itaat etmeye hazır olmak zorundasın. Ve itaat edersin de her zaman. Eğer pişman olmanı isterse onu memnun edersin. Onun istediğini her zaman verirsin. Koşullar ne olursa olsun bakım görmeli, ilgi görmeli, pohpohlanmalı ve memnun edilmelidir. Eğitimmiş. Ah ne iş yarar ki? O hizmetçiye bir daha çıkışmayayım diye ben kendime eğitmeye çalışmadım mı? Ve annem de çalışmadı mı? Daha önce kendine hakim olup da çıkışmamayı becerebildin mi? Elbette pek çok kez. Bu yıl geçen yıl olduğundan daha mı fazlaydı? Evet çok daha fazla. Geçen yıl ondan önceki yılkinden daha mı fazlaydı? Evet. İki sene içinde büyük bir gelişim kat edilmemiş mi? Evet kuşkusuz. O halde sorun cevaplandı. Görüyorsun ya eğitim işe yarıyor. Böyle devam et. İnancını kaybetmeden devam et. İyi gidiyorsun. Bu gelişimim kusursuz bir hale gelir mi dersin? Gelir, senin sınırın elverdiğince. Sınırların mı? Bununla ne kastediyorsun? Eğitimin her şey olduğunu söylediğimi bana hatırlatmıştın. Hatırladın mı? Ben de seni düzeltmiş ve demiştim ki eğitim ve bir başka şey. Bu başka şey mizaçtır. Yani doğuştan gelen eğilimindir. Ne eğilimini ortadan kaldırabilirsin ne de onun en ufak bir parçasını. Sadece onu baskılayabilir ve onu sakin ve sessiz tutabilirsin. Sen öfkeli bir mizaca mı sahipsin? Evet. Bundan asla kurtulamayacaksın fakat onu gözleyerek hemen hemen her zaman sakin tutabilirsin. Onun varlığı senin sınırındır. Gelişimin asla kusursuz bir seviyeye ulaşmayacak. Zira mizacın arada sırada seni yenecektir. Fakat kusursuzluğa yeteri kadar yaklaşabilirsin. Değerli bir ilerleme göstermişsin ve daha da fazlasını yapabilirsin. Eğitim işe yarar. Hem de çok işe yarar. Yakında yeni bir gelişim seviyesine ulaşacaksın. Sonrasında ilerleyişin kolaylaşacak. Her halükarda daha basit bir temel üzerinde ilerleyecek. Açıkla. Anneni hoşnut etmek ve böylece kendini hoşnut etmek için şimdi kendine hakim olacak ve azarlamaktan uzak duracaksın. Bu sırada mizacına galip gelmek kibrini okşayacak ve sana annenin seni şimdi takdir etmesinin vereceğinden daha tatlı bir haz ve tatmin verecek. Sonrasında annenin dolaylı yoluna girmeksizin kendin için doğrudan ve ilk elden çaba sarf edeceksin. Bu meseleyi basitleştirir ve ayrıca güdüyü kuvvetlendirir. Ah olur şey değil. Fakat hizmetçi kendimin değil, öncelikle onun iyiliği için affedebileceğim seviyeye asla gelemeyeceğim değil mi? Neden olmasın? Gelebilirsin. Cennette. Düşünüp taşınmayla geçen kısa bir aranın ardından mizaç. Pekala. Mizacın hesaba katılmak zorunda olduğunu anlıyorum. Çok büyük bir etken kesinlikle. Annem anlayışlıdır ve öfkeli bir mizaca sahip değildir. Giyindikten sonra onun odasına gittim. Orada değildi. Seslendim. Banyodan yanıt geldi. Suyun aktığını işittim. Nedenini sordum. Öfkelenmeden cevap verdi ve Jane'in banyoyu hazırlamayı unuttuğunu ve şimdi kendi banyosunu kendisinin hazırladığını söyledi. Jane'i ça çağırmayı teklif ettim ve şöyle söyledim. Hayır bunu yapma. Hatasıyla yüzleştirmek onu yüzmekten başka bir şey yaramaz. Ve bu onu paylaşmak olur. Bunu hak etmiyor. Hafızasının onu oynadığı oyunlar onun kabahati değil. Diyorum ki annemin bir iç efendisi var mı? Varsa neredeydi? Oradaydı. Oradaydı ve kendi huzurunun ve hazının ve memnuniyetinin peşindeydi. Hizmetçinin üzüntüsü annene acı verecekti. Aksi halde hizmetçi çağrılmış olurdu, üzülürdü vesaire. Jane'i çağırmış olmaktan bir numara haz duyacak olan kadınlar tanıyorum ki kendileri de kendi iç efendilerinin hizmetçileri olarak tereddüt etmeden hizmetçiyi çağırırlardı ve yapılarının ve eğitimlerinin yasasına itaat ederlerdi. Annenin hoşgörüsünün bir kısmının eğitimden kaynaklanıyor olması pek muhtemel. İyi tür bir eğitim, en iyi ve büyük işlevi ne zaman öğrencisine bir tatmin sunsa başkalarının da ikinci elden yarar sağlamasını istemek olan bir eğitim. İnsan ırkının durumunu genel olarak iyileştirme planını bir nasihat talihinde özetleyecek olsan bunu nasıl ifade ederdin? Nasihat Yaşlı adam, ideallerini sana kılavuz ettiğini göreceğin başlıca hazlı bulacağın bir zirveye doğru sabırla yukarıya ve daha da yukarıya taşı ki böylece bu seni memnun ederken komşularına ve topluma da faydalar sunduğundan emin ol. Genç adam, bu yeni bir kutsal kitap mı? Hayır, daha önce üretilmiş mi? On bin yıl boyunca. Kim tarafından? Tüm büyük dinler, tüm büyük kutsal kitaplar. O halde onda yeni bir şey de yoktur. Ah evet, bir şeyler var. Bu sefer dürüstçe ifade edildi. Bu daha önce yapılmamıştı. Ne demek istiyorsun? Seni ilk sıraya ve komşun ile toplumu daha sonraya koymadın mı? Ee, evet doğru, bu bir fark. Dost doğru konuşanla yalancı arasındaki fark, dürüstlük ile hilebazlık arasındaki fark. Açıkla. Diğerlere sana iyi olman için yüzlerce rüşvet teklif eder. Bu sebeple de ilk önce içindeki efendinin dostluğunun kazanılması ve memnun edilmesi gerektiğini, senin efendinin iyiliği haricinde hiçbir şeyi ilk sırada yapamayacağını kabul ederler. Ardından tam tersine döner ve senden öncelikle başkalarının iyiliği için iyilik yapmanı, görevini öncelikle görev başka için yapmanı ve özverili eylemlerde bulunmanı isterler. Bu yüzden insanın içinde yaşayan en üstün ve en mutlak monarkın tanınması noktasında Başlangıçta hepimiz aynı yerde dururuz ve hepimiz onun önünde diz çöker ve ona yakarırız. Derken o diğerleri kaytarırlar ve hile yaparlar, yön değiştirirler ve yakarış biçimlerini hile baz, tutarsız ve mantıksız bir şekilde değiştirir, ikna çabalarını insanın ikincil güçlerine ve onda hiç var olmayan güçlere yönlendirirler. Ve böylelikle bu güçleri birinci sıraya yükseltirler. Diğer yandan ben ise nasihatimde mantıklı ve tutarlı bir şekilde ilk baştaki konuma bağlı kalırım. İçteki efendinin gereksinimlerini ilk sıraya koyar ve onları orada tutarım. Tartışmanın iyiliği için senin tasarının ve diğer tasarıların aynı sonucu, doğru yaşamayı hedeflediğini ve ürettiğini kabul edersek, seninkinin diğerleri üzerinde bir üstünlüğü var mı? Evet, var. Büyük bir üstünlüğü var. Benimkinin hiç gizlisi saklısı, hiç aldatmacısı yoktur. Bir adam ona uyarak, Doğru ve değerli bir yaşam sürdüğünde kendisini buna iten asıl temel gerekçenin ne olduğu hakkında kandırılmaz. Diğer durumlarda ise kandırılır. Bu bir üstünlük müdür? Aşağılık bir sebepten dolayı ulvi bir yaşam sürmek bir üstünlük müdür? Diğer durumlarda bu ulvi yaşamı ulvi bir sebepten dolayı sürdürdüğü izlenimi içinde yaşar. Esas bu bir üstünlük değil midir? Belki öyledir. Dük olmadığı halde bir dük gibi yaşayıp dükallığa has incik boncuk içinde gösteriş yapmakla birlikte teşrifatçının kayıtlarını bir incelese hiç de bir dük olmadığını görecek olan bir adamın üstünlüğüne benzer bir üstünlük. Ama yine de bir dükün rolünü oynamakla yükümlüdür. Elini cebine sokup elinden geldiğince büyük ölçekte cömertlikte bulunur ve bu cömertlik topluma fayda sağlar. Bunu dük olmadan da yapabilirdi. Ama yapar mıydı? Nereye varmakta olduğunu görmüyor musun? Nereye? Diğer tasarıların dayanak noktasına, yani gafil bir dükün gururu için gösterişçi cömertliklerde bulunmasına, ki bu cömertlik için oldukça aşağılık bir gerekçedir ve onu uyarmayıp bunu sürdürmesine izin vermenin ahlaki açıdan iyi olduğu noktasına Bunlara yapmasını sağlayan asıl gerekçeden haberdar edilse kesesini kapatacak ve iyi olmayı bir kenara bırakacaktır belki. Ama başkaları için iyilik yaptığını düşündüğü sürece onu gaflet içinde bırakmak en iyisi değil mi? Belki de öyledir. Diğer tasarıların bulunduğu konum budur. Onlar hayır işleri ve güzel davranışlar kar getirdiği zaman riyakarlığın ahlaki açıdan yeterince iyi olduğunu düşünürler. Bence eğer sevap senin tasarında olduğu gibi sevabın kendisi için değil de her şeyden önce insanın kendi iyiliği için işlenecek olsa hiç kimse asla bir sevap işlemezdi. Yakın zamanda bir cömertlikte bulundu mu? Evet bu sabah. Detayları ver. Çocukken bana bakan ve bir keresinde kendi hayatını riske atarak benim hayatımı kurtaran zenci kadının kulübesi dün gece yanmış. Bu sabah yaz tutarak yeni bir tane inşa etmek için para rica etmeye geldi. Peki verdin mi? Elbette. Paran olduğu için mutlu muydum? Para mı? Param yoktu ki, atımı sattım. Atın olduğu için mutlu muydun? Tabii ki mutluydum çünkü eğer atım olmasaydı aciz kalırdım ve annem ihtiyarseliği kovma şansını elde ederdi. Aciz bir duruma yakalanmadığın için içtenlikle mutlu muydun? Ah, hem de nasıl? Şimdi öyleyse, orada dur, senin tüm soru listeni biliyorum ve her birini sorarak, Zamanını harcamanı gerek kalmadan cevap verebilirim ama tamamını tek bir yorumla özetleyeceğim. Hayra istedim çünkü bana müthiş bir haz vereceğini biliyordum. Çünkü Selin'in dokunaklı minnettarlığı ve sevinci bana ikinci bir haz daha verecekti. Çünkü artık onun mutlu olacağı ve belasından kurtulmuş olacağı düşüncesi beni mutlulukla dolduracaktı. Tümünün farkında olarak öncelikle kendi çıkarımın peşinde olduğumu bilerek ve anlayarak yaptım. İşte böyle. İtiraf ettim. Devam et. Ekleyeceğim hiçbir şey yok. Sen her şeyi açıkladın. Eğer bunu yalnızca onun iyiliği ve çıkarı için yaptığın yanılgısı içinde olsaydın, Selin'i beladan kurtarmak için daha güçlü bir şekilde etkilenmiş olabilir miydin? Hayrı daha hevesli olarak işleyebilir miydin? ''Hayır. Dünyadaki hiçbir şey beni harekete geçiren güdüğü daha güçlü, daha buyurgan, daha bir dayanılmaz yapamazdı. Sınıra dayandım. Çok iyi. Senin şüphelenmeye başladığın ve benim bildiğimi iddia ettiğim gibi.'' Bir insan yapabileceği iki ya da iki düzine şey arasından herhangi birine yerine belirli birini yapmaya bir nebze olsun daha güçlü bir şekilde istildiğinde ister iyi ister kötü olsun yanılma payı olmaksızın o belirli şeyi yapacaktır. Eğer o şey iyiyse bütün kazüistik saf bir araya gelse güdünün gücünü bir nebze olsun artıramaz veya yaptığı eylem Sonucunda elde edeceği iç rahatlığı ve ferahlığı bir nebze olsun il ilave yapamaz. O halde iyiliklerin öncelikle bir numara uğruna değil, iki numara uğruna yapıldığı yanılsamasının kaldırılmasının insanın kalplerindeki böyle bir sevap işleme eğilimini azaltmayacağını mı inanıyorsun? Buna tamamen inanıyorum. Bu iyiliğin haysiyetini bir şekilde azaltıyor gibi gözükmüyor mu? Eğer yanlışlıkla haysiyet varsa evet bunu götürüyor. Ahlakçı için ne yapacak? Ne kalıyor? Ağzının bir yanıyla zaten öğretirken diğer yanıyla geri aldığı şeyi açıkça öğretmek. Doğru olanı kendi iyiliğin için yap.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 İnsanın her eyleminin dış etkiler sonucu ortaya çıktığını mı düşünüyorsun? Evet. Eğer ben bir kişiyi soymaya karar versem, bu fikri oluşturan ben değilimdir. Fakat bu fikir bana dışarıdan gelir öyle mi? Mesela adamı parayı çıkartırken görürüm ve beni suçlayan bu mudur? Kendi başına bu mu? Ah kesinlikle hayır. Bu seneler boyunca geriye uzanan hazırlayıcı etkiler dizisindeki en son dış etkidir sadece. Hiçbir tek dış etki insanı eğitimiyle savaş halinde olan bir şeyi yapmaya itemez. Yapabileceğinin en fazlası onun zihnini yeni bir sahaya yöneltmek ve yeni etkileri almaya açmak olur. Tıpkı Loyalalı Ilgatus örneğinde olduğu gibi. Zaman içinde bu etkiler onun yeni karakterinin en sonuncu etkiye boyun eğmeye ve o şeyi yapmaya uyumlu olacağı bir noktaya doğru itebilir. Bu durumu teorimi sana açık hale getireceğini düşündüğüm bir biçime sokacağım. İşte iki saf altın külçesi. Bunlar yıllar boyu özenle verilen doğru eğitim sonucu erdemleri rafine olmuş ve mükemmelleşmiş iki karakteri temsil etsinler. Farz edelim ki bu güçlü ve iyice pekişmiş karakterleri parçalamak istiyorsun. Kürçeler üzerinde hangi etkiyi uygularsın? Kendin bul. Devam et. Farz edelim ki bir tanesine uzun saatler boyunca su buharajeti tutayım. Bir sonuç verir mi? Bildiğim kadarıyla vermez. Neden? Bir su buharajeti bu tip bir maddeyi parçalayamazsın. Pekala, buhar bir dış etkidir ama etkisizdir. Çünkü altın ona tamamen kayıtsızdır. Külçe olduğu gibi kalır. Diyelim ki su buharı cetine civa buharı ekledik ve ceti kücülçeye yönelttik. Ani bir sonuç verir mi? Hayır. Civa altının onun kendisine has doğası diyelim ki mizacı eğilimi sebebiyle kayıtsız kalamayacağı bir dış etkidir. Biz algılayamasak da altının kar değerini oynatır. Ama bu etkinin tek bir uygulaması hiç zarar vermez. Uygulamaya sabit bir akışla devam ettiğimizi düşünelim ve her dakikaya bir sene diyelim. 10 veya 20 dakikanın sonunda sıklam olmuştur civa ile. Meziyetleri kaybolmuştur, karakteri bozulmuştur. Sonunda 10 ya da 20 yıl önce fark etmeyeceği bir ayartıya boyun eğmeye hazırdır. Bu ayartıyı parmağımla yapacağım bir basınç biçiminde uygulayacağız. Sonucu görüyor musun? Evet, külçe un ufak oldu. Şimdi anlıyorum, İşi yapan tek bir dış etki değil. Fakat uzun ve parçalayıcı etkiler birikiminin yalnızca sonuncusu. Şimdi anlıyorum ki sahip olduğum o tek güdü, adamı soymamı sağlayan güdü değildi. Fakat hazırlayıcı bir etkiler serisinin yalnızca en sonuncusuydu. Bunu bir alegori ile anlatabilirsin. Bir Alegori Yaşlı Adam Öyle yapacağım. Bir zamanlar bir çift New England'lı oğlan varmış. İkizlermiş. İyi huyluluk, zayıf ahlak ve kişisel görünüm açısından benzerlermiş. Pazar okulunda örnek gösterirlermiş. Georgie 15 yaşında bir balina gemisinde miço olarak çalışma ve Pasifik'e açılma fırsatı yakalamış. Henry köyde evinde kalmış. 18 yaşındayken George gemide tayfa ve Henry ise ileri seviyede incil dersi öğretmeni olmuş. Georgie 22 yaşına geldiklerinde Denizde ve Avrupa ile Doğu limanlarındaki denizci pansiyonlarında kazandığı kavga alışkanlıkları ve içki alışkanlıkları sebebiyle Hong Kong'da basit bir kabadayı haline gelmiş ve işsiz kalmış. Henry ise pazar okulunun amiriymiş. 26 yaşında George bir boş gezen bir berduşken Henry köy kilisesinin papazıymış. Sonra George eve dönmüş ve Henry'nin misafiri olmuş. Bir akşam adamın biri evin önünden geçiyormuş ve Henry acınası bir gülüşle şöyle demiş. Rahatsızlık verme niyeti olmaksızın şu adam bana her gün canımı acıtan fakirliğimi hatırlatıyor. Çünkü yanında yığınla para taşıyor ve hayatının her akşamında buradan geçiyor. Bu dış etki, bu yorum... George için yeterliymiş ama adama pusu kurup onu soymasına sebep olan bu dış etki değilmiş. Bu dış etki sadece 11 yılın birikimi olan bu tip etkileri temsil ediyormuş. Ve uzun süren gebelik dönemlerinin hazırlamış olduğu eylemi doğurmuş. Henry'nin aklına adamı soymak hiç gelmemiş. Onun külçesi yalnızca temiz su buharına maruz kalmış. Ama Georgia'nınki civa buharına maruz kalmış. 5. Bölüm Makine hakkında daha fazlası Not Bayan W. bir ekmeğe bile muhtaç olan tek bir insan evladının bulunduğu yerde bir milyonerin nasıl olup da üniversitelere ve müzelere tek bir dolar verebileceğini sorar. Kendi sorusunu kendi yanıtlamıştır. Yoksullar için beslediği duygular onun bir cömertlik standartına sahip olduğunu gösterir. Dolayısıyla milyoner kişinin de bir standarda sahip olma ayrıcalığını kabullenmiştir. Ne ki milyoner kişiden onun standartını benimsemesini açıkça istemektedir. Böyle yaparak kendisi de milyonerin standartını benimsemek istemektedir. İnsanoğlu bir başkasının standartını incelerken her zaman için tepeden bakar. Tepeye bakarak incelemesini gerektiği bir kişiyi hiçbir zaman bulmaz. Tekrar insan makine. Genç adam, gerçekten insanın sadece bir makine olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ve zihninin otomatik çalıştığını ve onun kontrolünden bağımsız olduğunu, düşünceyi kendi ellerinde tuttuğunu? Evet, Uyanık olduğu her an gayretle ve durmaksızın iş başındadır. Sen hiç zihnine çalışmayı durdurmasını ve uyumana izin vermesini rica ederek, yalvararak, emrederek gece boyunca dönüp durmadın mı? Sen ki belki zihninin senin uşağın olduğunu ve senin emirlerine uymak zorunda olduğunu, sen ona ne söylersen onu düşündüğünü ve durmasını söylediğinde durduğunu hayal ediyorsun. Çalışmayı tercih ettiğinde onu bir an bile hareketsiz tutmak mümkün değildir. En zeki kişi bile araştırsa ona düşünecek bir konu vermeyi başaramaz. Eğer zihin insanın yardımına ihtiyaç duysaydı kişinin sabah uyandığında ona iş vermesini beklerdi. Belki de öyle yapıyordur. Hayır, kişi ona bir fikir vermek için yeterince ayılıp uyanmadan önceki anda başlar. Kişi uykuya, uyandığım anda şu veya şu konu üzerinde düşüneceğim diyerek de alabilir ama başarısız olacaktır. Zihni onun için fazla hızlı olacaktır. Kişi yarı bilinçli olmasına yetecek kadar uyanık olduğu zaman zihnin başka bir konu hakkında zaten çalışmakta olduğunu görecektir. Deney yap ve gör. Her halükarda eğer isterse onun belli bir konuya odaklanmasını sağlayabilir. Eğer zihni kendisine daha uygun olduğunu düşündüğü bir başka konu bulursa yapamaz. Kural olarak ne sıkıcı bir konuşmacıyı ne de zeki olan birini dinlemeyecektir. İkna olmayı reddeder. Sıkıcı konuşmacı onu sıkar ve zihni başıboş hayallerde arvarelik yapmaya sevk eder. Zeki konuşmacı ise ona kovalamayı başlayacağı uyarıcı fikirler savurur ve zihin hemen konuşmacıdan ve onun konuşmasından bilinçsiz hale geliverir. Zihninin istediği zaman gezinmesini engelleyemezsin. Efendi olan o, sen değilsin. Birkaç gün aralığından sonra yaşlı adam, "Şimdi rüyalar ama onları daha sonra inceleyeceğiz. Bu arada zihninin senden büyük buyruk beklemesini ve kendi kafasına göre bir şey yapmamasını emretmeyi bekledin mi?" Evet. Uyandığım zaman benden buyruk almak için hazır beklemesini emrettim. İtaat etti mi? Hayır. Beni beklemeden kendi başlattığı şeyleri düşünmeye daldı. Ayrıca senin de önerdiğin gibi sabah başlaması için geceliğin ona bir konu belirledim. Sadece o konuya başlamasını ve başka hiçbir şeye başlamamasını emrettim. İtaat etti mi? Hayır. Bu deneyi yapmayı kaç kez denedin? 10. Kaç başarı kaydettim? Bir tane bile değil. Benim söylediğim gibi, zihin kişiden bağımsızdır. İnsan onun üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir. Canı nasıl isterse öyle yapar. Kişiye rağmen bir konu belirler, kişiye rağmen ona bağlı kalır, kişiye rağmen onu bir kenara atar. Kişiden tamamen bağımsızdır. Devam et örnek ver. Satranç biliyor musun? Bir hafta önce öğrendim. İlk gece aklın gece boyunca oyunu oynamaya devam etti mi? Bahsetme bile. Zihnin hevesli ve tatmin olmaz bir şekilde ilgiliydi. Kombinasyonların içinde gemi azıya aldı. Sen ona oyunu bırakması ve uyumasına izin vermesi için yalvardın. Evet, beni dinlemedi. Oynamaya devam etti. Beni tüketti ve sabah perişan ve bitkin bir halde uyandım. Zaman zaman saçma sapan bir nakarat tarafından esir alınmışlığın oldu mu? Elbette evet. Yesu'yu Kate'i öperken gördüm ve derken Kate Yesu'yu gördüğümü gördü. Ben Yesu'yu gördüm, o Kate'i gördü ve o da. Ve böyle devam ediyor. Zihnim onun yüzünden keyiften kudurdu. Durdurabilmek için elimden geleni yapmama rağmen bir hafta boyunca bütün gün ve bütün gece bunu tekrar edip durdu. Ve bana kesinlikle deliyor, deliriyormuşum gibi geldi. Ve şu yeni popüler şarkı. Ah evet, tatlı mı tatlı, yakın mı yakın. Evet, akılda kalıcına nakaratıyla şu yeni popüler şarkı. İnsanın kafasında gece gündüz uyurken ve uyanıkken ta ki insan harabeye dönene kadar çalıp duruyor. Zihni ondan kurtarmanın hiçbir yolu olmuyor. evet. Uyurken de aynı uyanıkken de olduğu gibi zihin oldukça bağımsızdır. O efendidir. Onunla ilgili elinden hiçbir şey gelmez. Senden o kadar ayrıdır ki sen uyurken kendilerini yönetir, şarkılarını söyler, satrancını oynar, karmaşık ve ustalıkla inşa edilmiş rüyalarını örer. Sen ister uykuda ol ister uyanık yardımına ihtiyacı yoktur. Rehberliğine ihtiyacı yoktur ve her ikisini de hiçbir zaman kullanmaz. Sen zihninde bir düşünce oluşturabileceğini hayal etmişsin ve bunu yapabileceğine içtenlikle inanmışsın. Evet bu fikre sahiptim. Yine de üzerinde çalışması için bir rüya düşüncesi oluşturamıyor ve bunu kabul ettiremiyor musun? Hayır ve o kendisi için bir rüya düşüncesi oluşturduğunda nasıl işleyeceğini dikte edemiyor musun? Hayır, bunu kimse yapamaz. Sen uyanık zihin ile rüya gören zihnin aynı makine mi olduğunu düşünüyorsun? Buna yönelik deliller var. Vahşi ve fantastik gündüz düşlerimiz var mı? Rüya gibi şeyler. Evet, Bay Wells'in kendisini görünmez yapan ilacı icat eden adamı gibi ve Arapların binbir gece masalları gibi. Peki, akılcı, basit, tutarlı ve fantastik olmayan rüyalar da var mıdır? Evet, benim bu gibi rüyalarım var. Aynı gerçek yaşam gibi rüyalar. Seçik ve farklı farklı karakterlere sahip olan pek çok insanı barındıran rüyalar. Benim zihnimin icat ettiği ama bana yabancı insanlar. Kaba bir insan, kibar biri, bilge bir insan, bir budala, kibar ve merhametli biri, kavgacı bir insan, bir ara bulucu, Yaşlı insanlar ve gençler, güzel kızlar ve gösterişsiz olanlar. Her biri rolüne bürünüyor, her biri kendi karakteristik özelliklerini koruyor. Cap canlı kavgalar var, canlı ve rahatsız edici hareketler, canlı aşk pasajları, trajediler ve komediler var. İnsanın kalbine dokunan üzüntüler var, seni güldüren sözler ve hareketler var. Kesinlikle bu şeyin tümü aynı gerçek hayat gibi. Rüya gören zihnin tasarıyı oluşturuyor, sürekli ve sanatsal bir şekilde geliştiriyor ve az miktarda dramayı güvenilir bir şekilde devam ettiriyor. Tümünü senden yardım veya öneri almadan mı yapıyor? Evet, aynısını sen uyanıkken de senden yardım veya öneri almadan yapabildiğinin delilidir bu ve bence yapıyor. Onun her iki durumunda da bildiğimiz aynı zihin olduğu ve senin yardımına hiç ihtiyaç duymadığına yönelik delil. Bence zihin salt bir makina, tamamen bağımsız bir makina, otomatik bir makina. Sana önerdiğim diğer deneyi denedin mi? Hangisini? Zihnin üzerinde ne kadar etkiye sahip olduğunu, tabii eğer varsa, belirlemeyi sağlayacak olan. Evet ve ondan az çok eğlence de çıkardım. Aynı buyurduğun gibi yaptım. Gözümün önüne iki konu getirdim. Bir tanesi sıkıcı ve ilgi çekicilikten uzak, diğeri ise tıkı basa ilgi çekici, alev alev ilgi çekici. Onunla akkor haline gelmiş. Aklıma yalnızca sıkıcı olanla meşgul olmasını emrettim. İtaat etti mi? Şey, hayır etmedi. Kendini diğeriyle meşgul etti. İtaat etmesi için sıkı çalıştın mı? Evet elimden gelenin sahiden en iyisini yaptım. İlgilenmeyi veya üzerinde düşünmeyi reddettiği konu neydi? Şu soruydu. Eğer A, B'ye 1,5 dolar borçluysa ve B, C'ye 2 tam 3 çeyrek ve C, A'ya 35 sent ve D ile A birlikte E ve B'ye şeyin 16'da 3'ünü şeyin gerisini şimdi hatırlamıyorum. Ama her neyse tamamen ilgi çekicilikten uzaktı. Ve zihnimi tek seferde yarım dakika bile ona odaklamaya zorlayamadım. Diğer konuya uçup durdu. Diğer konu neydi? Önemli değil. Ama neydi? Bir fotoğraf. Kendinin mi? Hayır o kadınındı. Gerçekten de iyi bir test yapmışsın. İkinci bir deneme yaptın mı? Evet. Zihnimde sabah gazetesini domuz piyasası ile ilgili raporuyla ilgilenmesini emrettim. Ve aynı zamanda ona 16 yıl önceki bir tecrübemi hatırlattım. Domuzu düşünmeyi reddetti. Ve tüm çarpıcı ilgisini o eski olaya verdi. Olay neydi? Silahlı bir haydut 20 kişinin gözü önünde bana tokat atmıştı. Her düşündüğümde gözümü kan vuruyor. Her ikisi de iyi testi. Çok iyi test olmuş. Diğer önerimi denedin mi? Eğer zihnimi kendi haline bırakırsam, düşünecek şeyleri benden hiçbir yardım almaksızın kendisinin bulacağını bana kanıtlayacak olan ve böylece onun dış etkiler tarafından harekete geçirilen ve başka birisinin kafasındayken olabildiği kadar benden bağımsız olan bir makine, otomotik bir makine olduğuna beni ikna edecek olan mı? O önerinden mi bahsediyorsun? Evet. Denedim. Tıraş oluyordum. İyi uyumuştum ve zihnim çok canlıydı. Hatta neşeli ve yerinde duramaz haldeydi. Uzak çocukluğumun bir anda hafızamda beliri veren fantastik ve neşe dolu bir bölümüyle mest olmuştu. Zihnim oraya bahçe duvarının üzerinde dikkatlice yürüyen sarı bir kedinin görüntüsüyle gitti. Bu kedinin rengi geçmişte kalan kediyi önüme getirdi ve onun vaiz kürsüsünün basamağında yürüdüğünü gördüm. Onun büyük bir yapışkanlı sinek kağıdının üzerinde yürüdüğünü ve tüm ayaklarının takıldığını gördüm. Onun çaresiz ve memnuniyetsiz, giderek daha da aceleci, giderek daha da uzlaşmaz, giderek dini daha da umursamaz bir halde çabalayıp yere düştüğünü gördüm. Sessiz cemaatin jöle gibi kıpırdandığını ve yüzlerinden gözyaşlarının aktığını gördüm. Tümünü gördüm yaşlarının görüntüsüz zihnini daha uzak ve daha üzüntülü bir sahneye Terra Del Fuego'ya götürdü ve Darwin'in gözleriyle çıplak kocaman bir vahşenin küçük oğlunu ufacık bir hatasa yüzünden kayalara fırlattığını gördüm. Zavallı annenin ölen çocuğunu alıp göğsüne bastırarak sarılıp ağladığını, hiçbir kelime etmediğini gördüm. Zihnim o çıplak siyahi kız kardeşimle birlikte yas tutmak için durdu mu? Hayır. Zihnim bir anda bu sahneden çok uzaklaşmıştı ve kendisini sürekli tekrarlanan ve uyumsuz rüyam ile meşgul ediyordu. Bu rüyada kendimi her zaman gömleğime kadar soyunmuş, büyük bir salonda bir sürü iyi giyimli kadın ve erkeğin arasından sıyrılırken ve sinerken buluyor, oraya nasıl gittiğimi merak ediyorum. Bu şekilde durmaksızın devam eden, resim üstüne resim, olay arkasına olay, zihnim tarafından benden hiç yardım almadan üretilmiş, sürekli değişen, sürekli çözünen, görüntülerden oluşan kayan bir panorama, ah sana tanımlamayı bir yana bıraktım. Zihnimin sadece 15 dakikada üzerinden geçtiği ve fotoğrafladığı bu çok sayıdaki şeyi saymam bile 2 saat sürerdi. Kişinin zihninin eğer yalnız bırakılırsa kişinin yardımına hiç ihtiyacı yoktur. Ancak arzuladığı zaman kişinin yardımını alabileceği bir yol vardır. Bu yol nedir? Zihnin konudan konuya atlarken ihlal verici bir konuya çarptığında ağzını açıp o konu hakkında konuşmaya başla. Veya kalemini al ve kullan. Bu zihninin ilgisini çekip yoğunlaşmasını sağlayacaktır. Ve zihnin... Konuyu tatmin içinde takip edecektir. İradeyi tamamen eline alacak ve kelimeleri kendisi oluşturacaktır. Fakat ona ne demesi gerektiğini söylemez miyim? Buna zamanının olmadığı durumlar vardır elbette. Kelimeler sen daha ne olduğunu anlamadan çıkıverirler. Örneğin, eh bir zeka parıltısını hazır cevaplılığı ele alalım. Parıltı doğru kelime, birdenbire ortaya çıkar. Kelimeleri düzenlemek için zaman yoktur. Düşünme, düşünüp taşınma yoktur. Bir yerde zeka mekanizması bulunuyorsa otomatik hareket eder ve yardımına ihtiyacı yoktur. Zeka mekanizmasının bulunmadığı yerde ise ne kadar çalışılsa ve düşünülüp taşınılsa da ürün imal edilemez. Sen gerçekten de bir insanın hiçbir şey oluşturmadığını, hiçbir şey yaratamadığını düşünüyorsun. Düşünme süreci Yaşlı adam Öyle düşünüyorum insanlar algılar ve beyin makineleri algılanan şeyleri otomatik olarak birleştirir. Hepsi bu. Ya buhar makinesi? Onu icat etmek 50 kişinin 100 senesini aldı. İcat etmenin bir anlamı da keşfetmektir. Kelimeyi bu anlamda kullanıyorum. Azar azar mükemmel makineyi yapmaya götüren pek çok detayı keşfeder ve uygularlar. Watt hapsedilmiş buharın çaydanlığın kapağını kaldırmaya yetecek kadar kuvvetli olduğunu fark etti. Fikri o yaratmadı. Bu olguyu sadece keşfetti. Kedi bunu yüz kere fark etmişti. Watt çaydanlıktan silindiri çevirdi, yerinden oynayan kapaktan piston çubuğunu evirdi, piston çubuğuna onu hareket ettirecek bir şey bağlamak basit bir meseleydi. Krank ve çark ve böylece çalışan bir makine ortaya çıktı. Gelişmeler yaratıcı güçlerini değil, gözlerini kullanan Zira hiç yaratıcı güçleri yoktu. İnsanlar tarafından birer birer keşfedildi ve şimdi 50 ya da 100 gözlemcinin yüz yıllık sabırlı katkıları okyanus gemisini süren muhteşem makinanın içinde sıkıştırılmış bir şekilde duruyor. Ya bir Shakespeare oyunu? Sürece aynı. İlk aktör bir vahşiydi. Tiyatral savaş danslarında, kafa derisi danslarında vs. de gerçek yaşamda gördüğü olayları yeniden üretti. Daha ileride bir medeniyet, daha fazla olay ve daha fazla bölüm üretti. Aktör ile hikayeci bunları aldı. Böylece tiyatro oyunu büyüdü, azar azar sahne sahne. Tiyatro hayatın gerçeklerinden oluşur. Yaratımlardan Değil Yunan tiyatrosunu geliştirmek yüzyıllar aldı. Yunan tiyatrosu önceki çağlardan ödünç aldı. Sonraki çağlara o dünç verdi. İnsan gözlemler ve birleştirir. Hepsi bu. Bir fare de aynısını yapar. Nasıl? Bir koku yayıldığını gözlemler, peynir sonucuna ulaşır, arar ve bulur. Astronom şunu bunu gözlemler kendi ve şu ve bu'sunu kendisinden önceki yüz astronomun gözlemlerine ekler. Görünmeyen bir gezegen sonucuna ulaşır, onu arar ve bulur. Fare bir kapana yakalanır, zar zor kurtulur, kapanlardaki peynirlerin değersiz oldukları sonucuna ulaşır ve o kapanla bir daha uğraşmaz. Astronom kendi başlarından çok gurur duyar. Fare kendikinden de gurur duyar. Ancak her ikisi de makinedir. Makine işi yapmışlardır, hiçbir şey oluşturmuş değillerdir. Bu yüzden kibirli olma hakları yoktur. Tüm itibar bu makinaların yapımcısına aittir. Hiçbir payeyi, övgüyü, öldüklerinde heykellerinin dikilmesini anlamayı hak etmezler. Biri karmaşık ve özenle hazırlanmış bir makinedir, diğeri daha basit ve sınırlı bir makinedir. Ama prensipte işlevde ve işleyiş sürecinde benzenlirler ve hiçbiri otomatik olmaktan başka şekilde çalışmaz. Hiçbiri haklı olarak diğeri üzerinde kişisel üstünlük veya kişisel onur iddiasında bulunamaz. O zaman kazanılmış kişisel onurda ve yaptığı işe ilişkin şahsi hünerde astronomun zorunlu olarak fare ile aynı seviyede olduğu sonucu mu çıkıyor? Kardeşi fare, evet, bana böyle görünüyor. Yaptığı iş yüzünden hiçbiri için herhangi bir şahsi bir hünerden söz edilmemesi, kardeşlerden hiçbirinin diğeri üzerinde üstünlükler iddia etme hakkı olmadığı sonucuna çıkarıyor. Bu deliliklere inanmaya devam etmek konusunda kararlı mısın? Karşılaştırmalı olgular ve örneklerle desteklenen sağlam argümanlar karşısında da bunlara inanmaya devam eder miydin? Mütevazi, ağırbaşlı ve samimi bir hakikat arayıcısı olmuşumdur. Ee, Mütevazi, ağırbaşlı ve samimi hakikat arayıcısı her zaman böyle yollarla ikna edilebilir. Bunu söylediğini işittiğim için Tanrı'ya şükrediyorum. Çünkü artık biliyorum ki senin ikna edilmen... Bekle, yanlış anladın. Hakikat arayıcısı olmuşumdur dedim. Yani artık değilim. Unuttun mu? Sana yalnızca geçici hakikat arayıcıları bulunduğunu söylemiştim. Kalıcı olanı insan açısından imkansızdır. Arayıcı hakikat olduğuna iyice ikna olduğu şeyi bulunca artık daha fazla aramaz ve günlerinin geri kalanını onu yamamak ve kalfalatmak ve desteklemek ve onu su geçirmez hale getirmek ve üzerine çökmesini önlemek için öteberi aramakla geçirir. Yani presbiteryen, Presbiteryen kalır. Muhammedi, Muhammedi kalır. Spiritualist, spiritualist kalır. Demokrat, demokrat kalır. Cumhuriyetçi, cumhuriyetçi kalır. Monarşist, monarşist kalır. Hakikat peşindeki mütevazi, ciddi, samimi bir arayıcı, hakikati ay yeşil peynirden yapılmıştır. Önermesini de bulmuş olsa hiçbir şey onu bu düşüncesinden döndüremezdi. Çünkü o otomatik bir makinadan başka bir şey değildir ve inşasının yasalarına uymak zorundadır. Ve böylece, Hakikati bulmuş biri olarak insanın hareket ettirici tek bir dürtüye kendi içini ferah tutmak, sahip olduğunun ve onun sadece bir makine olduğunun ve yaptığı herhangi bir şeye ilişkin hiçbir şahsi yönlere sahip olmadığının şüphe götürmez olduğunu idrak etmiş biri olarak daha ötesini aramak, benim için insani olarak mümkün değil. Kalan günlerin paha biçilmez mülkümü yamamak, boyamak, macunlamak ve kalfalatmakla ve ne zaman ricacı bir argüman veya zarar verici bir olgu yanaşsa kafamı başka yerine çevirmekle geçecek. İÇ VE DÜŞÜNCE 6. BÖLÜM Genç adam, bu iğrenç, senin az önce ileri sürdüğün şu sarhoş teorilerin, fare ve diğer şeylerle ilgili olanlar, insanı tüm haysiyetinden büyüklüğünden ve yüceliğinden soyup çıplak bırakıyor. Yaşlı adam. Soyunacak bir şey yok ki onların hepsi taklit, çalıntı kıyafetler. İnsan yalnızca yaratıcısına ait olan bir itibar üzerine hak iddia ediyor. Ama insanı fareyle aynı seviyeye koymaya hiç hakkın yok. Yok, ahlaki olarak bu fareye karşı adil olamazdı. Fare insandan çok daha yukarıdadır. Şakım yapıyorsun. Hayır, yapmıyorum. O zaman ne demek istiyorsun? Bu ahlaki duygu başlığı altına giriyor. Büyük bir sorun bu. Buna geçmeden izin ver önce üzerinde olduğumuzda işimizi bitirelim. Peki, insan ve fareyi bir seviyeye koyduğunu kabul etmiş gibi görünüyordun. Nedir bu? Zihinsel olarak mı? Biçim olarak, derece olarak değil. Açıkla. Bence farenin ile insanın zihni aynı makinedir. Ama ikisi eşit kapatistede değildir. Tıpkı seninkiyle ki gibi. Afrikalı Pigmenki ile Herasmus'unki gibi. Avustralya yerlisi ile Bismarck'ınki gibi. Daha aşağı hayvanlar içgüdü hariç hiçbir zihinsel niteliğe sahip değilken, insan akıl yürütmeye sahip olduğuna göre bunu nasıl açıklayacaksın? İçgüdü nedir? Kalıtımla gelen alışkanlığın düşünmeksizin ve Mekanik olarak yürütülmesidir sadece. Alışkanlığın kaynağı nedir? İlk hayvan başlatmış, soyundan gelenler de katılımla miras almışlardır. İlk hayvan nasıl olmuş da başlatmıştır? Bilmiyorum ama bunu düşünerek yapmamıştır. Düşünerek yapmadığını nereden biliyorsun? Şey... En azından öyle yapmadığını farz etme hakkım var. Buna hakkın olduğuna inanmıyorum. Düşünce nedir? Senin ona ne ad verdiğini biliyorum. Dışarıdan alınan izlenimlerin mekanik ve otomatik olarak bir araya getirilmesi ve bunlardan bir çıkarım yapılması. Çok iyi. İşte benim şu anlamsız içgüdü terimi ile ilgili fikrim şu. O sadece taşlaşmış düşüncedir. Alışkanlık tarafından katılaştır, katılaştırılıp cansız hale getirilmiştir. Bir zamanlar canlı ve uyanık olan fakat şimdi bilinçsiz hale gelen yani deyim yerindeyse uykusunda yürüyen düşünce. Örnek ver. Çayırda otlayan bir inek sürüsünü düşün. Hepsinin kafası aynı yöne dönüktür. Bunu içgüdüsel olarak yaparlar. Bununla kazandıkları hiçbir şey yoktur. Bunun için hiçbir sebepleri yoktur. Bunun için yaptıklarını bilmezler. Bu miras alınmış bir alışkanlıktır ki başlangıçta düşünülmüştür. Yani dışarıdaki bir olgunun gözlemi ve bu gözlemden çıkarılıp tecrübe ile sabitlenmiş değerli bir sonuçtur. Başlangıçtaki yabani manda, kendi lehine olan rüzgar aracılığıyla düşmanının kokusunu alıp ondan zamanından kaçabildiğini fark etmiştir. Bunun üzerine burnunu rüzgara doğru tutma zahmetine değdiği sonucuna ulaşmıştır. Bu, insanın akıl yürütme dediği süreçtir. İnsanın düşünce makinesi tıpkı diğer hayvanlarınki gibi çalışır. Ama onlarınkinden daha iyidir ve daha Edison varidir. Manda'nın yerinde olsa insan daha öteye gider. Daha geniş çaplı akıl yürütürdü. Sürünün bir kısmının diğer tarafa bakmasını sağlar ve hem önü hem de arkayı korurdu. İçgüdü teriminin anlamsız olduğunu mu söyledin? Bence bu hin oğlu hin bir kelime. Bence kafamızı karıştırıyor. Zira bir kural olarak kendisini kökeni düşüncede çok uzaklara uzanan alışkanlıklara ve güdülere uygularlarken ara sıra bu kuralı çiğniyor ve kendisini hemen hemen hiçbir düşünce kökeni bulunmayan alışkanlıklara uyguluyor. Bir örnek ver. Peki, pantolon giyerken insan her zaman aynı bacağını önce sokar. Hiçbir zaman diğerini değil. Bunun hiçbir yararı, hiçbir anlamı yoktur. Tüm insanlar bunu yapar. Yine de hiçbir insanın bunu düşündüğünü ve belli bir amaçla yaptığını sanmıyorum. Ancak şüphesiz ki aktarılan ve aktarılmaya devam edilecek bir alışkanlıktır. Alışkanlığın var olduğunu kanıtlayabilir misin? Şüphem varsa sen kanıtlayabilirsin. Bir insanı bir giysi mağazasına götürür ve bir düzüne pantolon denerken izlersen görürsün. İnek örneği yeterli değil. Aptal bir hayvanın zihinsel makinasının tıpkı insanınki gibi olduğunu ve akıl yürütme süreçlerinin aynı olduğunu göstermeye mi? Daha başka bir örnek vereyim. Bay Edison'a gizlenmiş bir cihaz ile birdenbire açtığım bir kutu versen bunu yapanın bir yay olduğu sonucuna ulaşır ve onu arayıp bulur. Şimdi bir amcamın tahıl ambarının bulunduğu kapalı alana gidip tahıllı namussuzca çalan yaşlı bir atı vardı. Cezayı ben çekmiştim. Çünkü dikkatsizlik ettiğimi ve kapıyı kapalı tutacak tahta mandalı yerine takmadığımı sanmışlardı. Bu sürüp giden cezalar beni yorgun düşürdü. Ayrıca bir yerlerde bir suçlu olduğu sonucuna varmama sebep oldu ben de saklandım ve kapıyı izledim. O sırada at geldi ve mandalı dişleriyle çekip içeri girdi. Kimse ona bunu öğretmedi. O gözlemledi sonra kendi kendine düşündü ve çözümü buldu. Süreci Edison'unkinden farklı değildi. Bunu ve şunu bir araya getirdi ve bir sonuca ulaştı. Mandala da ulaştı ama bunun için epey terlettim. Bunda düşünceye benzeyen bir şey var gibi görünüyor ama yine de pek detaylı değil. Genişletsene. Bay Edison'un bir süredir adamın birinin sunduğu misafirperverliğin tadını çıkartmakta olduğunu farz edelim. Bir ara yine geliyor ve evi boş buluyor. Ev sahibinin taşındığı sonucuna ulaşıyor. Bir süre sonra başka bir kasabada bu adamın bir eve girdiğini görüyor. Bu evin onun yeni evi olduğu sonucuna ulaşıyor ve bilgi almak için adamın peşinden gidiyor. İşte şimdi bir doğa bilimci tarafından aktarıldığı şekliyle bir martının yaşadığı tecrübeye gelelim. Sahne martılara iyi davranılan bir İskoç balıkçısı kasabası. Sözü edilen Mart'ı bir kulübeyi ziyaret etti, doyuruldu. Sonraki gün yine geldi ve yine doyuruldu. Bir sonraki sefer evin içinde girdi ve aile ile birlikte yemek yedi. Bundan sonra da hemen hemen her gün böyle yapmaya devam etti. Ancak günün birinde Mart'ı birkaç günlüğüne seyahate çıktı. Geri geldiğinde ev boştu. Arkadaşları üç mil ötedeki başka bir kasabaya taşınmışlardı. Birkaç ay sonra ailenin reisini orada sokakta gördü, onu eve kadar takip etti, eve özür veya mazeret sunmadan girdi. Ve yine günlük bir misafir oldu. Martılar zihinsel olarak 3 sıralarda yer almaz ama görüyorsun ya bu martının hafızası ve akıl yürütme yetisi vardı ve onları Edison gibi uyguladı. Ama yine de bir Edison değildi ve Edison haline gelecek kadar geliştirilemezdi. Belki geliştirilemezdi ya sen geliştirebilir miydin? Beni karıştırma devam et. Eğer Edison'un başı belada olsaydı ve bir yabancı ona yardım etseydi ve ertesi gün aynı güçle yine düşseydi yabancının adresini bilmesi durumunda yapılması gereken bilgece şeyin ne olduğunu çıkarırdı. İşte bir doğa bilimcisi tarafından aktarıldığı şekliyle bir kuş ile bir yabancının hikayesi. Bir İngiliz köpeğinin kafasının çevresinde yere yakın uçan ve sıkıntı içinde çığlıklar atan bir kuş görmüş. Ne olduğunu anlamak için yaklaşmış. Köpek ağzında yavru bir kuş tutuyormuş. İncitmeden bu kibar adam yavru kuşu kurtarmış. Bir çalıya koymuş ve köpeği götürmüş. Ertesi sabaha erkenden anne kuş varındasında oturmakta olan kibar adama gelmiş ve manevralar yaparak adamın arazisinin uzak bir kısmına kadar kendisini takip etmeye ikna etmiş. Onun biraz önünde uçup kendisine yetişmesini bekliyormuş. Vesaire ayrıca kısa yoldan arazinin üzerinden uçmak yerine kıvrılan patika üzerinden uçmayı sürdürmüş gidilen mesafe yaklaşık 400 yardaymış. Suçlu yine aynı köpekmiş. Yavru kuşu yine yakalamış ve bir kez daha bırakmak zorunda kalmış. İşte anne kuş etraflıca akıl yürütmüş. Yabancı ona bir kez yardım ettiği için bunu tekrar yapacağı sonucuna ulaşmış. Onu nerede bulacağını biliyormuş ve güven içinde işine koyulmuş. Zihinsel süreçleri Edisonunkiler kadar nasıl olacaksa öyleydi. Şunu ve bunu bir araya koydu ve düşünce tam olarak da budur. Ve onlardan kendi çıkarımlarının mantıksal düzenini inşa etti. Edison'un kendisine de daha iyisini yapamazdı. Aptal hayvanların pek çoğunun düşünebildiğine inanıyor musun? Evet, fil, maymun, at, köpek, papağan, makav, alaycı kuş ve daha pek çok çoğu. Eşi çukura düşen ve zemin tutsağının kurtulmasına olanak sağlayacak kadar yükselene dek çukura toprak ve çerçöp atan fil, akıl yürütme niteliğine sahipti. Benim anladığım öğretme ve tatbikat ile öğrenebilen tüm hayvanlar gözlem yapmayı biliyor. Şunu ve bunu bir araya getirip bir sonuç çıkarıyorlar olmalılar. Düşünme süreci sen bir geri zekalıya silah tutma kurallarını saldırmayı, geri çekilmeyi ve emir verildiğinde karmaşık saha manevralarını yapmayı öğretebilir miydin? Tamamen geri zekalıysa öğretemezdim. Eh, kanaryalar bunların hepsini öğrenebilir. Köpekler ve filler her tür harika şeyi öğrenebilir. Kesinlikle fark edebiliyor ve bir şeyleri bir araya getirebiliyor, kendi kendilerine... ''Şimdi anladım, benden istendiği gibi şöyle şöyle yaparsam övülüp doyurulurum, farklı şekilde yaparsam cezalandırılıyorum.'' diyebiliyor olmalılar. Pirelere bir kongre üyesinin yapabileceği hemen hemen her şeyi öğretebilir. O zaman aptal hayvanların alçak bir düzlemde düşünebildiğini kabul edersek, yüksek düzlemde düşünebilen var mıdır? İnsana yaklaşacak kadar yukarıda olan var mıdır? Evet, bir düşünür ve planlayıcı olarak karınca herhangi bir vahşi insan ırkına eşdeğerdir. Birçok sanat dalında kendi kendine eğitmiş bir uzman olarak herhangi bir vahşi insan ırkından üstündür. Bir veya iki yüksek zihinsel nitelikte de vahşi ya da medeni herhangi bir insanın ulaşabileceği seviyeden yüksektir. Yapmayahu, İnsan ile hayvanı ayıran zihinsel sınırı yıkıyorsun. Affını rica ediyorum. Var olmayan bir şeyi yıkamazsın. Ciddi olmadığını umuyorum. Böyle bir sınır olmadığını cidden söylemek istiyor olamazsın. Ciddi ciddi söylüyorum. At, martı, anne kuş... Ve fil örnekleri bu yaratıkların şeyleri ya da şu bu şekilde tıpkı Edison'un yapacağı gibi bir araya getirebildiğini ve onun çıkarabilecekleriyle aynı sonuçları çıkardığını gösteriyor. Onların zihinsel makine aksamı ve bu aksamın çalışma şekli tıpkı onunki gibiydi. Onların donanımı ayrıntıda Edison'unkine göre daha aşağı düzeydeydi. Tıpkı bir Waterbury saatinin Strasbourg saatine göre daha aşağı düzeyde olması gibi. Ama aradaki tek fark budur. Hiçbir sınır yoktur. Sinir bozacak kadar doğru görünüyor. Ve belirgin bir şekilde hak hakaret dolu. Aptal yaratıkları yükseğe çıkartıyor. Şey seviyesine. Şey. Gel şu yalancı tabiri bir kenara bırakalım. Onları açığa vurulmamış yaratıklar olarak adlandıralım. Bir de bildiğimiz kadarıyla aptal yaratıklar diye bir şey yok. Hangi temele dayanarak bu iddiada bulunuyorsun? Oldukça basit bir temele. Aptal yaratık, düşünce makinesine sahip olmayan, anlama yetisine sahip olmayan, konuşmak ve zihnindekini anlatmak için hiçbir iletişim yolu bulunmayan bir hayvanı akla getiriyor. Biz biliyoruz ki tavuğun konuşma yetisi vardır. Söylediği her şeyi anlayamayız ama sözcüklerinden iki üç tanesini kolayca öğreniriz. Yumurtladım dediğini, civcivlere buraya koşun canlarım bir solucan buldum dediğini ve bir uyarı sesi çıkarttığında ne dediğini anlarız. Çabuk acele edin, annenizin altında toplanın bir şahin geliyor. Kedi gerindiğinde sevgi ve mutluluk ile mırladığında ve yumuşak bir sesle ''Gelin yavru kedicikler yemek hazır.'' Dediğinde onu anlarız. Üzüntü içinde nerede olabilirler, kayboldular, onları aramama yardım etmeyecek misin dediğinde onu anlarız ve adı çıkmış Tom, kulübesinden gece yarısı meydan okuduğunda buraya gel, seni ahlaksız ilişki ürünü, gel de gününü göstereyim dediğini anlarız. Bir köpeğin ibarelerinin birazını anlarız ve gözlemlediğimiz veya evcilleştirdiğimiz herhangi bir kuşun, veya hayvanın dikkat çektiği ve işaret ettiği şeylerin birazını anlamayı öğreniriz. Tavuğun anladığımız birkaç konuşmasındaki açıklık ve kesinlik, kendi türü ile bizim anlayamadığımız yüz şeyin iletişimini kurabildiğinin, yani tek kelimeyle konuşabildiğinin delilidir. Dahası, bu delil büyük açığa vurulmamışlar ordusundaki diğerlerinin durumu içinde geçerlidir. Bu tıpkı insanın kör algılarına karşı aptallığı sebebiyle bir hayvana aptal derken ki kibri ve münasebetsizliği gibidir. Şimdi karıncaya gelirsek. Evet, karıncaya dönelim. İnsan ve açığa vurulmamış arasındaki son zihinsel bariyer kalıntısını da süpüren o yaratığa. Sen böyle düşünüyor gibisin. Kesinlikle yaptığı şey budur. Tüm tarih boyunca Avustralya aborjinleri hiçbir zaman kendisi için bir ev yapmayı düşünüp inşa etmemiştir. Karınca hayret verici bir mimardır. Mini minnacık bir yaratıktır ama 8 fit yüksekliğinde güçlü ve dayanıklı bir ev inşa eder. Oransal olarak insanın boyutuyla kıyaslanırsa dünyadaki en büyük katedral veya Aksaray kadar büyük bir ev. Hiçbir vahşi ırk. Deha veya kültüründe karıncaya yaklaşabilecek mimarlar çıkartmamıştır. Hiçbir medeni ırk, istenilen kullanım için karıncadan daha iyi bir ev planlayacak mimarlar çıkartmamıştır. Karıncanın evi bir taht odası içerir. Gençleri için bakım evleri, tahıl ambarları, askerler ve işçiler için daireler vesaire. Bunlar ve bunları birbirine bağlayan çeşitli salonlar ve koridorlar, Kullanışlılık ve uyumluluk konusunda eğitimli ve tecrübeli bir göz tarafından düzenlenmiş ve dağıtılmıştır. Bu sadece içgüdü de olabilir. Eğer vahşi buna sahip olsaydı bu onu yükseltirdi. Hadi gel karar vermeden önce daha ileri bakalım. Karıncaların askerleri vardır. Taburları, alayları, orduları ve onlara savaşta önderlik eden atanmış yüzbaşı ve generalleri. Bu da içgüdü olabilir. Daha da ileri bakacağız. Karıncaların iyi planlanmış, incelikli ve iyi yürüyen bir hükümet sistemi vardır. Yine içgüdü. Yığınla köleye sahiptir. Zorlu ve angarya iş vermek bakımından katı ve adaletsizdir. İçgüdü. İnekleri vardır ve onları sağar. Tabii ki içgüdü. Texas'ta 12 fit karelik çiftlikler kurar, sürer, eker, yetiştirir, ürünü toplar ve depolar. Hep aynı içgüdü. Karınca dost ile yabancı arasında ayrım yapar. Sir John Lubok iki farklı yuvadan karınca aldı. Onları viski ile sarhoş etti ve bilinçsizce bir hallerdeyken yuvaların birbirinin yakınına bir miktar suyun yanına bıraktı. Yuvadan gelen karıncalar bu yüz karısı yaratıkları incelediler ve tartıştılar. Sonunda arkadaşlarını eve taşıyıp yabancıları suya attılar. Sir John deneyi birkaç kez tekrarladı. Ayık karıncalar ilk sefer yaptıklarını bir süreliğine tekrarladılar. Arkadaşlarını eve taşıyıp yabancıları suya attılar. Ama sonunda ıslah etmeye yönelik çalışmalarının boşa gittiğini görünce sabırları tükendi ve hem arkadaşlarını hem de yabancıları suya attılar. Hadi bakalım, bu içgüdü mü? Yoksa daha önce tecrübe etmedikleri yeni, kesinlikle yeni bir şey hakkında yapılan düşünce dolu ve zekice tartışma mı? Karara varılmış, cezası tebliğ edilmiş, yargısı uygulanmış. Bu içgüdü mü? Çağlar boyu alışkanlıkla taşlaşmış düşünce mi? Yoksa yeni olaydan, yeni durumlardan ilham alınmış tamamen yeni bir düşünce mi? Kabul etmeliyim. Bu bir alışkanlığın sonucu değildi. Senin tabirinle düşünüp taşınmanın, düşünmenin şunu ve bunu bir araya koymanın tüm görünümüne sahip ben bunun düşünce olduğuna inanıyorum. Sana düşüncenin başka bir örneğini vereceğim. Franklin'in odasındaki bir masada bir kase şekeri varmış. Karıncalar ona ulaşmışlar. Pek çok önleyici tedbir denenmiş ama karıncalar bu tedbirlere üstün çıkmışlar. Sonunda erişimi kesen bir tedbir akıl etmiş. Büyük ihtimalle masanın ayaklarını su dolu tencerelere sokmuş ya da kasenin etrafına katrandan bir halka çizmiş hatırlamıyorum. Her halükarda ne yapacaklarını görmek için izlemiş. Pek çok farklı plan denemişler. Planların her biri başarısız olmuş. Karıncalar fena halde şaşırmışlar. Sonunda bir toplantı düzenlemişler. Problemi tartışmışlar, bir sonuca varmışlar. Ve bu sefer büyük filozofu yenmişler. Arka arkaya dizilip zemine geçmişler, duvara tırmanmışlar. Tamam boyunca yürüyüp tam kasenin üzerindeki bir noktadan teker teker aşağı atlamışlar. Bu içgüdü müydü? Hani çağlar boyu miras alınan alışkanlık ile taşlaşmış düşünce? Böyle olduğuna inanmıyorum. Yeni bir acil durum karşısında akıl yürütülen yeni bir tasarı olduğuna inanıyorum. Çok iyi. İki örnekteki akıl yürütme gücünü kabul ettin. Şimdi karıncanın herhangi bir insandan çok daha üstün olduğu durumlardaki zihinsel bir detaya geliyorum. Sir John Lubbock bir karıncanın kendi türünden olan yabancı bir karıncayı bu yabancı boya ile kamufle olduğunda bile çabucak tanıdığını pek çok deneyle kanıtladı. Ayrıca her karıncanın kovanındaki 500 bin ferdin her birini tanıdığını da kanıtladı. Bunun dışında bir senelik yokluğu sonrasında geri dönen ve 500 bin karıncadan biri olan kayıp karıncayı anında tanıyıp sevgi dolu bir karşılama ile tanıdığını gösterdiğini de kanıtladı. Bu tanımalar nasıl gerçekleşiyor? Tabii ki renk ile değil, zira boyanmış karıncalar da tanınmıştı. Koku ile de değil, zira kloroforma batırılan karıncalar tanınmıştı. Konuşma ile değil ve anten işaretleri ya da irtibatları ile de değil. Çünkü sarhoş ve hareketsiz karıncalar tanınmıştı ve arkadaş olan yabancı olandan ayırt edilmişti. Karıncaların hepsi aynı türdendi. Bu sebeple arkadaş karıncalar taşıdıkları biçim ve özelliklerden tanınmalıydı. 500 bin fertten oluşan bir kovanın parçası olan arkadaşlar... Herhangi bir insanın biçim ve özelliklerini tanıma bakımından buna yaklaşan bir hafızası var mı? Kesinlikle hayır. Franklin'in karıncaları ve Lubbock'un karıncaları yeni ve daha önce denenmemiş acil durumlarda şunu bir araya getirmek ve kombinasyonlardan akıllıca sonuçlar çıkarmak konusunda gayet iyi beceriler, Tam olarak bir insanın zihinsel süreçlerini gösteriyorlar. İnsan hafızası yardımıyla gözlemlerini ve akıl yürütmelerini saklar, onlar üzerinde düşünüp taşınır, onlara ilaveler yapar. Tekrar birleştirir ve böylece aşama aşama daha ileri sonuçlara doğru ilerler. Çaydanlıktan açık deniz gemisinin karmaşık makinesine, şahsi emekten köle emeğine, çadırdan saraya, zorlu avcılıktan tarıma ve depolanmış gıdaya, göçebe hayattan sabit hükümete ve merkezi otoriteye tutarsız kalabalıklardan bileşik olurdulara. Garince gözleme, akıl yürütme ve harika bir hafızanın tamamladığı bir saklama özelliğine sahipti. O insanın gelişimini ve insan medeniyetinin elzem özelliklerini kopyalamıştır. Ama sen bunların hepsine içgüdü diyorsun. Belki ben de akıl yürütme yetisinden yoksundum. Eh bunu kimseye söyleme ve bir daha da yoksun olma. İyi yol katettik. Sonuç olarak anladığım kadarıyla... İnsanı açığa vurulmamış yaratıklardan ayıran kesinlikle hiçbir zihensel sınır bulunmadığını kabul etmen mi gerekiyor? Kabul etmen gereken bu. Böyle bir sınır yok. Bundan kaçınmanın bir yolu yok. İnsan diğerlerinkinden daha iyi çalışan ve daha yetenekli bir makinaya sahiptir. Ama insanınki ile onlarınki aynı makinedir ve aynı şekilde çalışır. Ne o, ne de diğerleri makineye emir veremez. Katı bir şekilde otomatiktir. Kontrolden bağımsızdır. İstediği zaman çalışır ve istemezse zorlanamaz. O halde insan ile tüm diğer hayvanlar zihinsel aksam bakımından benzerdirler. Ve aralarında nicelikçe çok büyük bir fark yoktur. Olsa olsa nitelikçe farklılıklar, türce değil. Durum aşağı yukarı böyle, zihinsel yetenek. Her iki tarafta da sözünü ettiğimiz sınırlamalar bulunur. Onların dilinin büyük bir kısmını anlamayı öğrenemeyiz. Ama köpek, fil vesaire bizimkinin oldukça büyük bir kısmını anlamayı öğrenir. Bu bakımdan bizden üstündürler. Diğer yandan onlar ne okuma, yazma ve benzeri şeyleri öğrenebilirler ne de bize ayet diğer iyi ve yüksek şeyleri. Ve burada onlar üzerinde büyük bir üstünlüğe sahibiz. Pekala, ellerinde ne varsa sahip olmalarına izin verelim ve bunu hoş karşılayalım. Hala bir duvar var, hep de azametli bir duvar. Onlar ahlak duygusuna sahip değiller. Biz ise sahibiz ve bu bizi onlardan ölçülemez derecede yukarı taşıyor. Böyle düşünmene sebep olan ne? Bak şimdi, burada duraklayalım. Diğer rezilliklere ve deliliklere katlandım ve bu kadarı yeter. İnsanın ve diğer hayvanların ahlak açısından aynı seviyeye konulmasını müsaade etmeyeceğim. İnsanı o kadar yukarı taşıyamayacaktım. Bu kadarı da fazla. Bence böyle şeyler hakkında şaka yapmak doğru değil. Şaka yapmıyorum. Sadece açık ve basit bir gerçeği yansıtıyorum. Ve bunu merhametsizce yapmıyorum. İnsanın doğruyu yanlıştan ayırıyor oluşu, onun diğer yaratıklardan zihinsel olarak üstün olduğunu kanıtlar. Ama yanlış yapabiliyor oluşu, onun yanlış yapamayan herhangi bir yaratıktan, ahlaki açıdan daha aşağı olduğunu kanıtlar. Bu konumun saldırılabilir olmadığı inancındayım. Özgür irade. Genç adam, Özgür irade hakkındaki fikrin nedir? Yaşlı adam, böyle bir şey yoktur. Yaşlı kadına son parasını verip, fırtınada eve güçlükçe yürüyen adam özgür iradeye sahip miydi? Yaşlı kadına yardım etme ile onu acı çekmeye terk etme arasında seçim yapma şansına sahipti. Öyle değil mi? Evet, bir seçim şansı vardı. Bir tarafta bedenen rahat olmak vardı Diğer tarafta ruhen. Beden tabii ki güçlü bir itirazda bulundu. Bedenin böyle yapacağı oldukça kesindi. Ruh bir karşı itirazda bulundu. İki itiraz arasında bir seçim yapılması gerekliydi ve yapıldı. Bu seçimi belirleyen kimdi ya da neydi? Sen hariç herkes. Seçimi belirleyenin o adam olduğunu ve bunu yaparak özgür iradeyi kullandığını söylerdi. Biz sürekli olarak her insana özgür irade bahşedildiğine ve iyi davranış ile daha az iyi davranış arasında bir seçim sunulduğunda bunu kullanabileceğine ve kullanması gerektiğine inandırılırız. Ancak açıkça gördük ki o durumda aslında adam hiç de özgür iradeye sahip değildi. Mizacı eğitimi onu şekillendiren ve ne ise o yapan günlük etkenler onu yaşlı kadının hayatını kurtarmaya ve böylece kendisini de kurtarmaya zorladı. Kendisini ruhsal acıdan dayanılmaz, perişanlıktan kurtarmaya bu seçimi o yapmadı. Kontrol edemediği güçler tarafından onun için yapıldı. Bence özgür irade her zaman kelimelerde var olmuştur ama orada kalır. Olguya erişemez. O kelimeleri özgür irade değil de diğerlerini kullanırdım. Hangi diğerleri? Özgür seçim. Farkı nedir? Bir tanesi istediğin gibi eylemde bulunman için engel tanımayan gücü ima eder. Diğeri salt bir zihinsel sürecin ötesinde hiçbir şey ima etmez. Yani iki şeyden hangisinin doğruya ve adile daha yakın olduğunu belirleyebilmek için gerekli eleştirel beceriyi ima eder. Lütfen farkı netleştir. Zihin doğru ve adil olanı özgürce seçebilir, ayırt edebilir, işaret edebilir, işleri burada kalır. Bu meselede daha ileri gidemez. Doğru olan eylemde bulunacak ve yanlış olan bir kenara bırakılacak deme otoritesine sahip değildir. Bu otorite başka bir eldedir. İnsanınki de mi? Onu temsil eden makinada. Onun doğuştan gelen eğiliminde ve eğitim ve çevre yoluyla etrafında inşa edilen karakterinde. İkisi arasında doğru olana göre mi eylemde bulunulur? Canı nasıl isterse öyle yapacaktır. George Washington'un makinası doğru olan eylemde bulunurdu. Pizarro'nun hangisi yanlış, hangisinin doğru olduğunu bilir ama Pizarro'nun içindeki efendi yanlış eylemde bulunurdu. O halde anladığıma göre kötü bir adamın zihinsel aksamı sakince ve tarafsızca doğru ve adil olanı işaret edecektir. Evet, onun ahlakı, Aksamı ise yapısı uyarınca özgürce şu veya bu eylemde bulunur ve zihnin bu konuya ilişkin duygularına bir hayli kayıtsız kalır. Yani kaldırdı eğer zihnin herhangi bir duygusu olsaydı ki yoktur, zihin sadece bir termometredir, sıcaklığı ve soğukluğu gösterir. İkisi hakkında da fazlasını umursamaz. O zaman bir insanın iki şeyden hangisinin doğru olduğunu bilmesi durumunda onu yapmaya kesinlikle mecbur olduğunu iddia etmeli miyiz? Mizacı ve eğitimi onun ne yapması gerektiğine karar verecek ve o da bunu yapacaktır. Yapmadan duramaz. Konu üzerinde hiçbir otoriteye sahip değildir. Devlet için gidip, Goliath'ı öldürmek doğru değil miydi? Evet. O zaman herhangi başka birisinin de aynısını yapması eşit derecede doğru olmayacak mıydı? Kesinlikle. O halde buna kalkışmak doğuştan bir korkak için de doğru olur muydu? Olurdu evet. Hiçbir doğuştan korkak buna asla kalkışmayacağını biliyorsun değil mi? Evet. Doğuştan bir korkağın yapısının ve mizacının onun böyle bir şeye bir kez olsun teşebbüs etmesinin önünde mutlak ve aşılmaz bir engel olacağını biliyorsun, değil mi? Evet, biliyorum. Doğuştan korkak bunu denemenin doğru olacağını açıkça idrak ediyor mu? Evet. Zihni bunu denemenin doğru olacağını belirlemekte özgür seçime sahip mi? Evet. O halde eğer doğasındaki korkaklık sebebiyle basitçe buna teşebbüs edemiyorsa onun özgür iradesi ne oluyor? Özgür iradesi nerede? Açık gerçekler aksini gösterirken neden özgür iradeye sahip olduğunu iddia edelim. Hem o hem David doğru olanı aynı şekilde görüyor diye ikisinin de aynı eylemde bulunmak zorunda olduğunu için düşünelim? Aynı yasaları keçiye ve aslana niçin dayatalım? Yani aslında özgür irade diye bir şey yok mu? Ben böyle düşünüyorum. İrade vardır ama doğru ile yanlışa ilişkin zihinsel algılar ile bir ilgisi yoktur. Ve onların emrinde değildir. David'in mizacı ve eğitimi iradeye sahipti ve bu zorlayıcı bir kuvvetti. David onun kararlarına uymak zorundaydı. Seçim şansı yoktu. Korkağın mizacı ve eğitimi iradeye sahiptir ve irade zorlayıcıdır. Korkağa tehlikeden kaçmasını emreder ve korkakta itaat eder. Seçim şansı yoktur ama ne devletler ne de korkaklar zihinsel hükümlerinin karar vereceği iyi veya kötüyü gerçekleştirme iradesine özgür iradeye sahip değildir. İki değil, tek bir değer. Genç Adam Canımı sıkan bir şey var. Maddi açgözlülük ile ruhsal açgözlülük arasındaki çizgiyi nerede çektiğini anlayamadım. Yaşlı Adam Herhangi bir çizgi çekmiyorum. Ne demek istiyorsun? Maddi açgözlülük diye bir şey yoktur. Tüm açgözlüler ruhsaldır. Tüm istekler, arzular, hırslar ruhsaldır. Hiçbir zaman maddi değildir öyle mi? Evet, içindeki efendi her durumda kendi ruhunun memnun edilmesini ister. Yalnızca bunu, başka hiçbir gereksinimi yoktur. Başka hiçbir konuya ilgi duymaz. Ah hadi ama birisinin parasına haset ettiği zaman bu çok bariz bir şekilde maddi ve tiksindirici değil mi? Hayır, para sadece bir simgedir. Görünür ve somut bir biçimde ruhsal arzuyu temsil eder. İstediğin herhangi sözüm ona maddi şey, sadece bir semboldür. O şeyi kendisi için değil, o an için ruhunu memnun edeceği için istersin. Detaylandır lütfen. Pekala, özlemi çekilen şey belki de yeni bir şapkadır. Onu alırsın ve kibrin okşanır, ruhun memnun olur. Diyelim ki arkadaşların şapkayı aşağıladı, onunla dalga geçti. Şapka anında değerini kaybeder. Ondan utanırsın. Onu göz önünden uzaklaştırırsın. Bir daha onu görmek istemezsin. Sanırım anlıyorum. Devam et. O aynı şapka değil mi? Hiçbir değişikliğe uğramadı. Ama senin istediğin şapka değildi. Onun temsil ettiği şeydi yalnızca. Ruhunu hoş tutacak ve memnun edecek bir şey. Bunu başaramadığı zaman tüm değeri kayboldu. Hiçbir maddi değer yoktur. Sadece ruhsal olanlar vardır. Aktüel, gerçek bir maddi değer için boşuna aranıp durursun. Çünkü böyle bir şey yoktur. Bir an için bile sahip olduğu tek değer, arkasındaki ruhsal değerdir. Ruhsal değeri ortadan kaldır, anında değersizleşir. Tıpkı şapka gibi. Bunu paraya kadar genişletebilir misin? ''Evet, para sadece bir simgedir. Hiçbir maddi değeri yoktur. Sen onu sırf kendisi için arzuladığını sanırsın ama aslında böyle değildir. Onu getireceği ruhsan memnuniyet için arzularsın. Eğer bunu başaramazsa değerinin gittiğini keşfedersin. Bir servet biriktirene kadar köle gibi çalışan, huzursuz, tatminsiz bir adama dair bir şöyle hikaye vardır.'' Serveti biriktirdiğinde çok mutlu olmuş, sevinçten havalara uçmuş. Derken bir hafta içinde bir veba salgını tüm yakınlarını alıp götürmüş ve onu kimsesiz bırakmış. Parasının değeri gitmiş. Duyduğu sevincin paranın kendisinden değil, ailesinin paranın bol bol sağladığı haz ve zevkle neşelenmesinin ona verdiği ruhsal memnuniyetten geldiğini fark etmiş. Parasının hiçbir maddi değeri yoktur. Eğer ruhsal değerini alırsan geriye süprüntüden başka bir şey kalmaz. Küçük ya da büyük, heybetli ya da önemsiz tüm şeyler için böyledir bu. Hiçbir istisna yoktur. Taçlar, asalar, bozuk paralar, sahte mücevherler, köyde adının kötüye çıkması, dünya çapında şöhret bunların hepsi aynıdır. Hiçbir maddi değere sahip değildirler. Ruhu memnun ederken değerlidirler. Bunu başaramadıklarında değersizdirler. Zor bir soru Genç adam Anlaşılması zor terminolojinle sürekli kafamı karıştırıyor ve allak bullak ediyorsun. Bazen bir insanı her biri kendi otorite, yargı ve sorumluluklarına sahip olan iki veya üç farklı kişiliğe bölüyorsun. Bu durumdayken insanı kavrayamıyorum. Şimdi ben bir insandan bahsettiğimde o tek bir şey içinde bir bütündür ve zaptedilmesi üzerine kafa yorulması kolaydır. Yaşlı adam Bu hoş ve uygun, tabii eğer doğruysa. Benim bedenim derken bu benim kimdir? Ben O zaman beden bir mülktür ve ben onun sahibidir. Kimdir bu ben? Ben şeyin bütünüdür, ortak bir mülktür. Vücudun bütününe yerleşmiş olan bölünmemiş bir mülkiyettir. Eğer bu ben bir gök kuşağına hayran olursa, hayran olan şey saçlar, eller, topuklar ve hepsi dahil olmak üzere benim bütünü müdür? Kesinlikle hayır. Hayran olan zihnimdir. O zaman beni sen bölüyorsun. Herkes yapar bunu. Herkes yapmak zorundadır. O halde ben kesin olarak nedir? Bence sadece şu iki parçadan oluşuyor olsa gerek beden ve zihin. Öyle mi düşünüyorsun? Eğer ben dünyanın yuvarlak olduğuna inanıyorum dersen bunu diyen ben kimdir? Zihindir. Babamın ölümü için yas tutuyorum dediğin zaman ben kimdir? Zihindir. Zihin dünyanın yuvarlak olduğuna ilişkin delilleri inceler ve kabul ederken düşünsel bir işlevde mi bulunuyor? Evet. Babanın kaybı için yas tutarken düşünsel bir işlevde mi bulunuyor? Hayır, bu bir beyin faaliyeti, beyin işi değil, bir his meselesidir. O zaman kaynağı zihinde değil, ahlaki bölgende midir? Bunu kabul etmeliyim. Zihnin fiziksel donanımının bir parçası mıdır? Hayır, ondan bağımsızdır. Zihin ruhsaldır. Ruhsal olduğu için fiziksel tesirleriyle ile etkilenemez mi? Hayır. Beden sarhoşken zihin ayık mı kalır? Ee, hayır. Fiziksel bir etki bulunur o halde. Öyle gözüküyor. Çatlamış bir kafatası çılgın bir zihin ile sonuçlanır. Madem zihin ruhsal ve fiziksel etkilerden bağımsız, niçin böyle olsun ki? E bilmiyorum. Ayağına bir acı saplandığında bunu nasıl bilirsin? Hissederim. Ama bir sinir acıyı beyni bildirene kadar bunu hissedemezsin. Fakat yine de beyin zihnin ikametgahıdır öyle değil mi? Öyle düşünüyorum. Ama yamacında olup biteni fiziksel habercinin yardımı olmadan öğrenmek için yeterince ruhsal değildir. Öyle mi? Benim kim ya da ne olduğu sorusunun hiç de basit bir soru olmadığını algılıyorsun. Sen, "Ben gök kuşağına hayranım ve dünyanın yuvarlak olduğuna inanıyorum." diyorsun ve bu iki durumda konuşanın benim tamamı değil, yalnızca zihinsel kısmı olduğunu anlıyoruz. Ben yas tutuyorum diyorsun ve yine benim tamamı değil sadece ahlaki kısmı konuşuyor. Sen zihnin tamamen ruhsal olduğunu söylüyorsun. Sonra acı içindeyim diyorsun ve bu sefer benim zihinsel ve ruhsalın birleşimi olduğunu anlıyorsun. Hepimiz bu beni bu belirsiz biçimde kullanıyoruz. Buna çare yok. Şeyin bütünü ismini verdiğin şey üzerinde bir efendi ve kral hayal ediyoruz. Ve ona ben diyoruz. Ama onu tanımlamaya çalıştığımızda tanımlamayı yapamadığımızı anlıyoruz. Akıl ile duygular birbirlerinden oldukça bağımsız eylemlerde bulunabilirler. Fakat farkındayız. Ayrıca etrafta her ikisinin de efendisi olan ve mutlak ve tartışılmaz bir ben olarak hizmet edebilecek ve bu zamiri kullandığımız zaman ne demek istediğimizi, ne veya kim hakkında konuştuğumuzu bilmemizi sağlayacak bir hükümdar arıyoruz. Ama bundan vazgeçip onu bulamadığımızı itiraf etmemiz gerek. Bana göre insan pek çok mekanizmadan meydana gelmiş bir makinedir. Bu makinenin ahlaki ve zihinsel mekanizmaları, doğuştan gelen mizaç ve pek çok çeşitli dış etki ve eğitimlerin bir araya gelmesiyle inşa edilmiş olan bir iç efendinin güdüleriyle uyumluluk içinde otomatik olarak eylemde bulunurlar. Bir makina ki tek işlevi efendinin ruhsal memnuniyetini güvence altına almaktır. Efendinin arzuları ister iyi, ister kötü olsun, bir makine ki iradesi mutlaktır ve itaat edilmesi gerekir ve her zaman itaat edilir. Belki ben nefstir. Belki öyledir. Nefs nedir? Bilmiyorum. Başka hiç kimse de bilmiyor zaten. Efendi Tutku Genç Adam Efendi nedir veya halk ağzıyla bilinç nedir açıklasana. Bu bir insanın içinde barınan, insanı kendi arzularını karşılamaya zorlayan o gizemli otokrattır. Efendi tutku olarak adlandırılabilir. Kendini onaylamaya yönelik açlık. Nerede oturur? İnsanın ahlaki yapısında. Emirleri insanın iyiliği için midir? İnsanın iyiliğine karşı kayıtsızdır. Kendi arzularını doyurmak haricinde hiçbir şeyle ilgilenmez. İnsanın iyiliğine yönelik şeyleri tercih etmesi için eğitilebilir. Ama onları yalnızca kendisini diğer şeylere kıyasla daha memnun edeceği için tercih edecektir. O zaman yüksek ideallere yönelik eğitildiğinde bile insanın iyiliğinin değil, kendi memnuniyetinin arayışındadır. Doğru, ister eğitilmiş olsun ister eğitilmemiş. insanın iyiliğini umursamaz ve onunla ilgilenmez. İnsanın ahlaki yapısında oturan ahlak dışı bir kuvvetmiş gibi görünüyor. İnsanın ahlaki yapısında oturan renksiz bir kuvvettir o. Hadi gel ona bir içgüdü diyelim. İyi ahlak ile kötü olan arasında ayrım yapmayan ve yapamayan, kendi memnuniyeti güvence altında olduğu sürece ve her zaman bunu güvence altına alacaktır. Bunun insan için nasıl sonuçlar doğuracağını umursamayan kör, akıl yürütemeyen bir içgüdü. Para arayışındadır ve muhtemelen bunun insan için bir çıkar sağladığını düşünemez mi? Her zaman para arayışında değildir. Her zaman güç arayışında ya da mevki veya herhangi başka bir maddi çıkar peşinde değildir. Her durumda hangi yolla olursa olsun ruhsal bir memnuniyet peşindedir. Arzuları insanın mizacı ile belirlenir ve o mizac üzerinde efendidir. Mizac, bilinç, duyarlılık, ruhsal iştah aslında aynı şeydir. Sen hiç parayı umursamayan bir insan işittin mi? Evet, çatı katındaki odasını ve kitaplarını yüksek maaş veren bir iş yerinde başlamak için terk etmeyeceği bir alim. Efendisini yani mizacını, ruhsal iştahını tatmin etmesi gerekiyordu ve kitapları paraya yeğledi. Başka örnek durumlar var mı? Evet, minzevi. Bu iyi bir örnek. Münzevi yalnızlığa, açlığa, soğuğa ve çeşitli tehlikelere bu şeyleri ve duayı ve derin düşünceyi paraya veya herhangi bir gösterişe veya paranın alabileceği lükslere yeğleyen otokratını memnun etmek için göğüs gerer. Başkaları da var mı? Evet, sanatçı, şair, bilim adamı. Onların otokratları ister iyi ister düşük ücretli olsun bu mesleklerinin derin hazlarını piyasadaki diğer işlere ne pahasına olursa olsun yeğe tutarlar. Efendi tutkunun ruhun memnun edilmesinin sözde maddi kazanç, maddi refah ve nakite ve tüm bunların yanında pek çok şeye ilgi duyduğunu fark ediyorsun değil mi? Sanırım bunu kabul etmeliyim. Bence de etmelisin. Devlet memuriyetinin yüklerini, sıkıntılarını ve seçkinliğini reddedecek mizaçlar, belki de tüm bunlara açlık duyan mizaçlar kadar fazladır. Bir mizaç grubu ruhum memnuniyetini yalnızca bunu arar ve bu durum diğer mizaç grubu içinde tamamen aynıdır. Hiçbiri ruhun memnuniyeti dışında bir şey aramaz. Eğer mizaç gruplarından birisi aşağılıksa, diğer ikisi de aşağılıktır. Ve eşit derecede aşağılıktırlar. Zira göz önünde olan gaye her iki durumda da tam olarak aynıdır. Ve her iki durumda mizac seçime karar verir. Ve mizac doğuştandır. Sonradan yapılmış değildir. Sonuç Yaşlı adam Tatile mi çıkmıştın? Genç adam Evet, bir haftalık bir dağ yürüyüşü. Konuşmaya hazır mısın? oldukça hazırım. Neyle başlayalım? Ee, yatıp dinlenirken iki gün ve gece boyunca tüm bu konuşmaları etraflıca düşündüm ve dikkatlice yeniden inceledim. Şu sonuca vardım. Yani, yani insan hakkındaki düşüncelerini günün birinde yayınlamaya niyetin var mı? Şu son 20 yıl içinde ara sıra içimdeki efendi düşüncelerimi kağıda döküp baskıya vermem için bana emir vermeye niyet eder gibi oldu. Emrin için verilmediğini söylemem gerekir mi yoksa bu kadar basit bir şeyi benim yardımım olmadan sen açıklayabilir misin? Senin öğretine göre bu basitliğin ta kendisi. Dış etkiler iç efendine emri vermesi için tahrik etti. Daha güçlü dış etkiler ise onu caydırdı. Dış etkiler olmadan bu güdülerin hiçbiri asla doğamazdı. Çünkü bir insanın beyni kendi içinde bir fikir oluşturma yetisine sahip değildir. Doğru. Devam et. Yayınlama veya geri çekme hala senin efendinin ellerinde. Eğer bir gün bir dış etki efendini düşüncelerini yayınlama kararına ulaştırırsa efendi emri verecek ve ona itaat edilecek. Bu doğru. E Derinlemesine düşündüm. Öğretilerinin yayınlanmasının zararlı olacağına ikna oldum. Beni affeder misin? Seni affetmek mi? Sen hiçbir şey yapmadın ki. Sen bir enstrümansın, konuşan bir megafonsun. Megafonlar onlar aracılığıyla söylenenlerden sorumlu değildirler. Dış etkiler, hayat boyu süren öğretiler, eğitimler, kavramlar, ön yargılar ve diğer ikinci el ithalatlar biçiminde içindeki efendiyi bu öğretilerin yayınlanmasının zararlı olacağına ikna etmiştir. Pekala. Bu oldukça doğal ve beklenebilirdi. Aslında kaçınılmazdı. Devam et. Kolaylık ve rahatlık uğruna alışkanlığa sıkı sıkı tutun. Birinci şahıs ağzıyla konuş ve senin efendinin bu konuda ne düşündüğünü söyle. Eh, başlangıç olarak bu kasvetli bir öğreti. İlham verici, şevke getirici, moral yükseltici değil. İnsanın içindeki görkeme götürüyor. İçindeki gururu götürüyor, içindeki kahramanlığı götürüyor. Onu tüm kişisel itibarından, tüm alkıştan mahrum bırakıyor. Onu bir makinaya indirgemekle kalmıyor, onun makine üzerinde hiçbir kontrolüne izin vermiyor. Onu basitçe bir kahve değirmeni haline getiriyor. Ne kahveyi temin etmesine ne de değirmenin kolunu çevirmesine izin veriyor. Tek ve acınası ölçüde mütevazi işlevini yapısı uyarınca kahveyi kalın ya da ince çekmeyi indirgiyor. Geri kalanı dış etkiler yapıyor. Doğru bir şekilde ifade ettin. Söyle bana, insanlar birbirlerinde en fazla neye hayranlık duyarlar? Akıl, cesaret, bedenin ihtişamı, çehrenin güzelliği, hayırseverlik, cömertlik, yüce gönüllülük, Şefkat, kahramanlık ve ben olsam daha ileri gitmezdim. Bunlar en temel ögelerdir. Erdem, yüreklilik, kutsallık, doğru sözlülük, sadakat, yüksek idealler bunlar ve sözlükte bulunan ilgili tüm nitelikler temel ögeler karıştırılarak, birleştirilerek, tonlanarak bu temel ögelerden imal edilmiştir. Tıpkı birisinin mavi ve sarıyı karıştırarak yeşili elde etmesi ya da kırmızı ögesini değişikliğe uğratarak kırmızının pek çok tonunu ve nüansını oluşturması gibi. Pek çok temel renk vardır. Bunların tümü gökkuşağındadır. Biz bu renklerden onların 50 tonunu oluşturur ve isimlendiririz. Sen insandaki gökkuşağının temel ögelerini ve aynı zamanda tek bir karışımı isimlendirdin ve ona... Kahramanlık dedin. Kahramanlık ki cesaret ve yüce gönüllülükten meydana gelir. Bu temel ögelere sahip olan kişi ögelerden hangisini kendisi için imal eder? Akıl mı? Hayır. Neden? Akıl doğuştan gelir. Cesaret mi? Hayır, o da doğuştan gelir. Bedenin ihtişamı, çehrenin güzelliği mi? Hayır, bunlar doğuştan haktır. Diğerlerini ele al, temel ahlaki nitelikleri, hayırseverlik, cömertlik, yüce gönüllülük, şefkat, bunlardan dış etkileriyle beslenerek yeşeren verimli tohumlar, sözlüklerde adı geçen erdemlerin tüm bu çeşitli karışım ve bileşimleri. İnsan bu tohumlardan herhangi birini imal eder mi, yoksa bunların hepsi insanın içinde mi doğar? İnsanın içinde doğar. O zaman onları kimi imal eder? Tanrı. Bundaki itibar kime aittir? Tanrı'ya. Ve bahsettiğin görkem alkış? Tanrı'ya. O zaman insanı alçaltan sensin. Sen insanın sahip olduğu her değerli şey için şan, övgü, pohpohlanma hakkı talep eder hale getiriyorsun. Bunların tümü ödünç alınmış süslü kıyafetlerdir. Bunların en değersiz paçavrasını bile kendisi kazanmamıştır. Tek bir ayrıntısı bile kendi emeği ile üretilmemiştir. Sen insanı bir katçı haline getiriyorsun. Ben onu bundan daha kötü hale mi getirdim? Sen onu bir makine haline getirdin. Bu zeki ve güzel mekanizmayı kim tasarladı? İnsan eli mi? Tanrı. İnsanın bir yandan başka bir şey düşünürken veya bir arkadaşıyla konuşurken, diğer yandan da bir piyanoda incelikli bir müzik parçasını hatasız ve otomatik şekilde tuşlamasını sağlayan yasayı kim tasarladı? Tanrı Kanı kim tasarladı? Yenileyici ve tazeliyici akıntılarını gece gündüz insandan yardım veya fikir almaksızın beden boyunca otomatik olarak taşıyan o harika aksamı kim tasarladı? Aksamı otomatik çalışan insanın iradesi ya da arzusu ne olursa olsun canı ne isterse onunla ilgilenen, canı istediğinde kulaklarını insanın yakarışlarına tıkayarak tüm gece işleyen insan zihnini kim tasarladı? Tüm bunları Tanrı tasarladı. İnsanı bir makine haline getiren ben değilim. İnsanı bir makine haline Tanrı getirdi. Ben sadece bu olguya dikkat çekiyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Olguya dikkat çekmek yanlış mı? Suç mu? Bence eğer zarara dokunacaksa bir olguyu açığa çıkarmak yanlıştır. Devam et. Konunun şu anki durumuna bak. İnsana yaratılışın en büyük mucizesi olduğu öğretildi. O buna inanıyor. Tüm çağlar boyunca ister çıplak bir vahşi olsun ya da isterse erguvar rengi kaliteli keten giysin ve medeni olsun bundan hiçbir zaman şüphelenmedi. Bu onun kalbini kaygısız, hayatını neşeli kılmıştır. Kendinden duyduğu gurur, kendine duyduğu içtenlikle hayranlık, kendisinin yardım almadan gerçekleştirdiğini varsaydığı başarılarından dolayı Neşeli ve bunların uyandırdığı övgü ve alkışla sevinç içinde onu olması, Tanrı bunlar onu yüceltmiş, ona şevk vermiş, onu gitgide daha yüksek uçuşlara karşı hırslandırmıştır. Tek kelimeyle hayatını yaşamaya değer hale getirmiştir. Ama senin tasarınla birlikte bunun tamamı yürürlülükten kalkıyor. İnsan bir makineye indirgeniyor. Hiç kimseye dönüşüyor. Onun soylu gururu sunup, Saat gösteriş haline geliyor. İstediği kadar çabalısın dursun. Hiçbir zaman en aciz ve en aptal komşusundan daha iyi olamaz. Bir daha asla neşeli olamayacak. Hayatı yaşamaya değer olamayacak. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Kesinlikle böyle düşünüyorum. Beni hiç neşesiz mutsuz gördün mü? Hayır. E, eh, ben bu şeylere inanıyorum. Beni neden mutsuz hale getirmediler? Hmm, şey mizac tabii ki sen bunun tasarıdan kaçmasına hiçbir zaman izin vermiyorsun. Bu doğru. Eğer bir insan mutsuz bir mizacla doğduysa hiçbir şey onu mutlu hale getiremez. Eğer kişi mutlu bir mizacla doğduysa hiçbir şey onu mutsuz kılamaz. Ne yani alçaltıcı ve tüyler ürpertici bir inanç sistemi bile mi? İnançlar? Sadece inançlar mı? Sadece görüşler mi? Onlar güçsüzdür. Doğuştan gelen mizaca karşı boşa çabalarlar. Buna inanamam ve inanmıyorum. Şimdi aceleyle konuşuyorsun. Olguları titizlikle incelemediğini gösteriyor bu. Yakın dostların arasında en mutlu olan hangisi? Burgess değil mi? Baris. En mutsuz olanı hangisi? Henry Adams mı? Şüphesiz. Onları iyi tanırım. Onlar aşırılar, anormaller, mizaçları kutuplar kadar zıttır. Yaşam öyküleri aşağı yukarı benzer ama sonuçlara bak. Yaşları aşağı yukarı aynı. Aşağı yukarı elli civarı. Burgess her zaman kaygısız, umut dolu, mutlu. Adams her zaman neşesiz, umutsuz, morali bozuk olmuştur. Genç akranlar olarak her ikisi de taşra gazeteciliğini denedi ve başarısız oldu. Burgess bunu umursuyor gibi gözükmedi. Adams gülümseyemedi bile. Yalnızca onlar yüzünden yas tutup umurdanabildi ve şöyle şöyle yapmak yerine böyle böyle yapmadığı için boş pişmanlıklarla kendisine işkence etti. Yapmış olsaydı o zaman belki başarılı olurdu. İkisi de hukuku denedi ve başarısız oldu. Burgess. Mutlu kaldı çünkü bu konuda elinden bir şey gelmiyordu. Adams perişan oldu çünkü bu konuda elinden bir şey gelmiyordu. O günden bugüne bu iki adam gidip farklı şeyler denemeye ve başarısız olmaya devam ettiler. Burgess her seferinde mutlu ve neşeli olarak devam etti. Adams da hep tam aksine. Biz kesinlikle biliyoruz ki bu adamların doğuştan gelen mizaçları, Maddi durumlarının tüm dalgalanmalarına rağmen değişmeden kaldı. Gel şimdi maddi olmayan durumlarına bakalım. Her ikisi de ateşli birer demokrat olmuştu. Her ikisi de ateşli birer cumhuriyetçi olmuştu. Her ikisi de ateşli birer bağımsız olmuştu. Bu pek çok politik inançta ve bunlardan her vazgeçişte Burgess hep mutluluk bulmuş, Adams ise mutlussuzluk bulmuştur. Her iki adam da presbiteryen, evrenselci, metodist, katolik ve tekrar presbiteryen ve tekrar metodist olmuştur. Bördüs bu kısa gezintilerde her zaman huzur, Adams ise huzursuzluk bulmuştur. Şu anda her ikisi de geldik ve kaçınılmaz olduğu üzere Hristiyan bilimi deniyorlar. Hiçbir politik veya dini inanç bölgısı mutsuz kılamaz veya diğer adamı mutlu edemez. Seni temin ederim ki bu tamamen bir mizac meselesidir. İnançlar, edinimler, mizaclar işte doğuştandır. İnançlar değişime tabidir, mizacı ise ne olursa olsun hiçbir şeyi değiştiremez. Aşırı mizaclarla ilgili örnekler vermiştim. Evet, aşırı olmayan diğer yarım düzüne mizaç. Aşırı olanların küçük değişikliklerine uğramış halidir. Ama yasa aynıdır. Mizacın 3'te 2 mutlu olduğu veya 3'te 2 mutsuz olduğu durumda hiçbir politik veya dini inanç bu oranları değiştiremez. Mizaçların büyük çoğunluğu oldukça eşit bir şekilde dengelenmiştir. Tek bir yerde yoğunlaşma yoktur ve bu, bir ulusun kendi politik ve dini koşullarına uyum sağlamayı ve onları sevmeyi öğrenmesini, onlarla tatmin olmasını ve sonunda onları yeğlemesini sağlar. Uluslar düşünmezler, yalnızca hissederler. Hislerini beyinleriyle değil, mizaçları yoluyla ikinci elden edinirler. Bir ulus, tasarlanabilecek herhangi bir hükümet veya din türüne, Tartışma yoluyla değil, koşulların zorlanmasıyla rıza gösterecek hale getirebilir, zaman içinde gerekli koşullara kendisine uyduracaktır. Daha sonra bu koşulları yeğleyecek ve onlar için şiddetle kavga edecektir. Tarihin tümü örnek olarak gözünün önünde Yunanlılar, Romalılar, Persler, Mısırlılar, Ruslar, Almanlar, Fransızlar, İngilizler, İspanyollar, Amerikalılar... Güney Amerikalılar, Japonlar, Çinliler, Hintliler, Türkler, bin tane vahşi ve uysal din, akla gelebilecek her tür hükümet, kaplandan ev kedisine, her ulus kendisinin tek gerçek dine ve akli dengesi yerinde olan yegane hükümete sahip olduğunu biliyor. Her biri geri kalanların hepsini hakir görüyor. Her biri birer ahmak ve bundan şüphelenmiyor. Her biri hayali üstündüğünden gurur duyuyor. Her biri kendisinin Tanrı gözdesi olduğundan tamamen emin. Her biri şüphe duymaz bir özgüvenle Tanrı'yı savaş zamanında idareyi eline almaya çağırıyor. Tanrı düşmanın tarafına geçtiğinde her biri şaşırıyor ama alışkanlık gereği bunu affedip övgülerine devam edebiliyor. Tek kelimeyle tüm insan ırkı halinden memnun, her zaman memnun. İnatla memnun, yıkılmazcasında memnun, mutlu, minnettar, gururlu, dini ne olursa olsun veya efendisi ister kaplan ister ev kedisi olsun. Gerçekleri mi dile getiriyorum? Öyle yaptığımı biliyorsun. İnsan ırkı neşeli mi? Öyle olduğunu biliyorsun. İnsan ırkının nelere göğüs gerebildiğine ve yine de mutlu olabildiğine bakıyorum da benim insan ırkının önüne... Onun neşesini elinden alabilecek, yalın, soğuk olgusal gerçekleri koyabileceğimi düşünerek bana fazlaca paye veriyorsun. Hiçbir şey bunu başaramaz. Her şey denendi. Başarısız oldu. Rica ederim endişelenme. Son